Çıkkastı. Bugün 6 Nisan Çarşamba Yıl 2016, ay 4, gün 97, Kasım 151 1437, hicre Cemazi'ye layır 28, 1432, Rumi Mart 24 Fırtına, yağmur Günün tarihi 107 yıl önce bugün, 6 Nisan 1909'da ilk basın şehidi Hasan Fehmi, Galata Köprüsü üzerinde kurşunlandı Günün malumatı, Nisan ayında, dünden devam. Bahçıvanlık, kökü yerli çiçeklerle karanfiller, krizantemler kökten ayrılıp çoğaltılır. Enginarların dipleri açılır, etrafları çepeçevre 20 santim derinlikte bellenir ve fazla sürgünleri ayrılır. Adi bakla, acı bakla, haşhaş, beyaz patates çapalanır. Adi yer patatesinin dikimine de son verilir. Büyük saatle marif takvimi Merkez Açık Radio Burası 94.9 Açık Radio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta bugün galeyana yok. Billy Bragg'den bir parçayla o, uh, The Price of Oil adlı parçayla girdik. Dünyadaki savaşların ...durumunu anlatan bir... ...petrole bağlayan bütün... ...petrol fiyatlarına bağlı olduğunu anlatan bir şarkısı... ...Panama Papers diye adlandırılan da... E, ...durumda dünyada... ...dünya kapitalizmi muazzam bir şekilde çalkalanıyor... ...yalnız petrol fiyatlarına bağlı değil aslında... ...esas itibariyle... ...bütün dünyanın... ...çok... Bir küçücük elitinin aslında tamamen paraları hırsızladığı bir taraflarda gömdüğü bir dünya ve savaşlarda devam ediyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Karabağ üzerinde bir fiil devam eden bir savaş bitti mi bitmedi mi anlayamadık ama... Ateşkes, kim bozar, şehitlerin tamamı bizimdir diyen bir başbakan var Türkiye'de, Azerbaycan şehitlerinin. Öte yandan da, e, ki dün, belki gün bahsetmiştik galiba, Keşmir'de dünyanın en tehlikeli yerinin Keşmir olduğunu söyleyen çok ilginç bir analizi çıktı Dilip Hiron'un bu konular üzerinde son derece. E, ayrıntılı kitaplar ve e, makaleler yazan Dilip Hero gezegenin üzerinde çok ciddi bir nükleer savaş tehlikesinin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük ve kimsenin adını bile bilmediği yerini bile gösteremediği bir Keşmir'den olabileceğini söylüyor. Çünkü Pakistan'da çok önemli bir aşamaya girilmiş e, taktik nükleer silahlar diye adlandırılan yeni şeyleri Pakistan'ın yeni yapım böyle 40-50 kilometre şeyli ya da işte 35 ila 60 mil menzili olan nükleer başlıklı füzelerin oradaki komutanın emrine bağlı üstelik merkeze değil. Yani buradaki bu her, komutanın inisiyatifine bağlı yani evet. savaşın çıkmayacak çıkıp çıkmaması. Nükleer savaşın. nükleer savaşın. Evet. Yani burada değişik olan bu. Ee, ...ve entegre... E, ...savunma grubuna da... ...dahil olmamış... Ee, ...Pakistan... ...Amerika Birleşik Devletleri de... ...Pentagon'da fevkalade... E, ...endişeli... ...15-20 tane varmış... ...Pakistan'ın elinde... ...ve yani... ...8 ila... ...12 mil... ...milyon... ...ölümün anında... ...söz konusu olması artı radyasyondan milyonlarca ölüm geliyor ve bir milyar kişinin de açlık kıtlıktan ve nükleer kışın gelecek nükleer kışın gelmesinden dolayı mahvolması tehlikesinde böyle çok uzak bir yer gibi geliyor insana ama savaşın bu anda bu noktadan çıkması ihtimali çok kuvvetli diye ayda ayrıntılı bir yazı var Tom Dispatch'ten okumak mümkün? Evet. Ama yani okuduğumuz haberleri baktığımız haberleri biraz daha derinlemesine odaklanıldığında bizim de gördüğümüz şeylerden bir tanesi bunların ucundan bir yerden hep bir petrole bir kaynak arama savaşına doğru e, yöneldi. Orada bir bağlantısının bulunduğu mesela e, Mossack Fonseca e, şirketinin çıkan belgelerine bakıyorsunuz yani Panama Papers'a Panama belgelerine bakıyorsunuz. Esat rejimiyle petrol alışverişi yapan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz şirketlerine yardımcı olan bir şirketle karşılaşıyorsunuz. Paraların aklandığı, aynı zamanda bürokratların ve büyük petrol şirketlerinin içerisinde bulunduğu Afrika'nın kocaman bir alandan, büyük bir alandan bahsediliyor yine Fonseca'nın bu belgelerinde. Yani büyük bürokratlar Avrupa ülkeleri, Afrika ülkelerindeki petrol şirketleriyle nasıl paralarını e, temizlediği, bu belgelerin içerisinden çıkan bir başka dosyaymış. Bir diğer taraftan bakıyorsunuz bu şirketler peki ne yapıyor diye. Bunun bir tane örneği de işte dün geldi. Ne ne yaptıklarına dair. İngiliz enerji devi BP British Petroleum değil mi? Evet. Tam olarak açılımı. 2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki sondaj kulesinin de meydana gelen petrol sızıntısı için ödemesi gereken tazminat mahkeme tarafından kesinleştirilmiş bu şirketin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme yıllar süren dava sonucunda şirketin 20.8 milyar dolar ödemesine karar vermiş. Doğaya bu kadar bir fiyat biçilmiş. 20.8 milyar dolar. Evet. Bu arada çeşitli petrol santrallerindeki bombalama ve civarındaki bombalamalar da devam ediyor. Patlamalar her tarafta. Yani evet. şimdi şeye döneriz tekrar Panama kağıtlarına, belgelerine son derece önemli uzantıları var. Ve bütün dünyada öncelikle bir kısmında çok ciddi, öncelikle konuşuluyor. Bir kısmında da hiç konuşulamıyor. Mesela Çin'de tamamen yasaklanmış. Bütün Çin. Sansürlenmiş mi? Evet. Ya? evet. Yani tek kelimeyle atıf yapılması yasaklanmış sansürluları başka yerlerde de var. Mesela Azerbaycan'da da hiç olduğunu tahmin etmiyorum. Şimdi geliriz. Fakat tarihte bugüne bakalım. Kısaca John Jacob Astor, ilk Amerikalı dolar milyoneri bugün olmuş. Hı. Tebrik edilip kendisine. Ama 1808 daha petrol Ne yok. satıyormuş? Ne üretiyormuş? Kürk, kürk. mü? Kürk. Hı. Hayvanların üzerinden yani. Evet hayvanların üzerinden. Yani hayvanları kesip, öldürüp ondan sonra da onların derilerini yüzüp kadınlara zengin insanlara zengin kadınlarına özellikle erkekler de giyiyor tabi yani. ama öncelikle kadınlar kürk yapıyor ve çok zengin olmuş Amerika'nın ilk milyoneri 1808'de bugün John Jacob Astor Astor kürk tabi bunları da böyle şey değil değil mi ee, sadece o hayvanların bulunduğu diğer bölgelerde hiçbir yerleşime bulunmadığı yerleri de yapmış olması pek mümkün gözükmüyor Oradaki yerlerin arazilerine doğrudan tecavüz ederek, oradaki kavgayı körükleyerek oraya götürdüğü insanlarla beraber muhtemelen bu külüke Hayvanların derilerini yüzdüğü gibi Amerikan kızıl de kafalarını, kafa derilerini yüzüyorlar zaten. Evet. Yani Filmlerde aksi gösteriliyor ya, ya da çizgi romanlarda kafa derisi yüzen kızılderiler yerliler diye aslında onlar yerliler tamamen İspanyol fatihlerden beyaz adamlar öğrenmişler kafa derisi yüzmeyi. 6 Nisan 1199'da da bir savaş durumu var. Birinci Richard ya da Richard ya da aslan yürekli Richard Norman asıllı İngiltere kralı Haçlı seferine çıktığı birlikte 2. Philip August ile savaşırken Çaylak bir okçu tarafından kolundan vurulmuş. Yaranın kangren olması sonucu ölmüş ama ölümünden önce çaylak okçuyu da bağışlamış. Yüce gönüllülükle. Kadar ortaklığı yapan kişiler bunlar değil mi? Birbirlerine karşı savaşıyorlar. Evet. Hepiniz oradaydınız. 1930'da da Gandhi Mahatma Gandhi ne bir avuç bir tutam tuz alıyor ve bununla Britanya İmparatorluğu'nun temellerini sarsıyorum diye dünya ilan ediyor ve gerçekten de tuz satya grahası diye adlandırılan satya grah diye adlandırılan büyük yürüyüşü başlatıyor ve İngilizlerin tuzdan bütün yoksul Hintlilerin sırtına bindirdiği tuz vergisini protesto etmek için barışçıl bir şekilde başlayan çok önemli bir hareketin ilk Anı bu da bugün. Evet oradan Panama. Direkt Panama elime giriyoruz. İstiyorsanız biraz matematikte yapabiliriz. Nedir? Londra merkezli insan hakları örgütü, e, uluslararası Af örgütü, insan hakları kuruluşu Uf uluslararası Af örgütü, geçen yıl dünya genelinde 1634 kişinin idam edildiğini, idamların %90'ının ise İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiğini açıklamış. Evet. Af örgütünden gelen rakam bu. 1634 kişi. Bu e, rakam son 25 yılın en yüksek seviyesiymiş. Açmam hemen. Evet, e, idam makinesini. Ha, günde kaç kişi evet. idam edildiğini size söyleyeyim. Savaş karışık çok yerinde oldu bu. Günde dört kişi hükümet dünya üzerindeki iktidarlar tarafından çoğunluğunun burada e, İran, Suudi Arabistan ve Pakistan olduğu söyleniyor. İdam edilmiş. Ve idamlar artıyor. Şimdi benim anlamadığım artıyor, bir artıyor. var. Artıyor Mesela şöyle bir artış var. Suudi Arabistan'daki idamların 2015'e 76 artarak 158'e çıktığı ifade edilmiş. İran'daki artışın %31 artarak 977 kişi oldu. 977'ye çıktığı söyleniyor. Pakistan'da ise ülke için bir rekor kırılmış. Gerçekleşen 326 idamda. Yine ayrı bir rekorda orada. Hem İran'da hem de Pakistan'da 18 yaşın altındaki kişilerin de idam edildiği yönde bilgiler almış Af Örgütü. Başka ülkelerin de idam cezasıyla karşı karşıya olan çocukların, çocukların bulunduğu başka ülkelerde de bulunduğunun uyarısını da yapıyormuş aynı zamanda. Tabii Çin'de var. Benim anlamadığım Çin, bir Pakistan, şey bir Çin, İran, şey Pakistan, Stüdyo, Arabistan. Ee, şimdi, Sonra Amerika Devletleri. Çin'in dini yok değil mi? Yani resmi bir devlet dini yok. Yok sanırım. Ee, bir zamanlar komünizmde ideolojik olarak. Şimdi şöyle bakıyoruz. Vahabi, Suudi Arabistan, Sünni Vahabi, Selefi bir şey. Hı hı. Resmi devlet dini. Ve idam ediyor. Hem de kırbaç, infaz, idamlar ve infazlar yanında taşlama ve kırbaçlamalar var. O, ama onun can düşmanı İran, İran Şii. Evet. Orada da idamlar ve infazlar hızlanarak ve artarak devam ediyor. Taşlama Hı. ve kırbaçlamalarda. Her iki ülkede de şeriat kanunları geçerli değil mi? Bir diğer taraftan da ortak nokta bu olabilir belki de. Bir şerii hukuk var İran'da da. Evet var. Evet, Yoksa 22. sokak ortasında bir polis sizi çevirip böyle... ...başını kapatacaksın diye zorlayabilmesi pek mümkün olmayabilir. E, Çin'deki idamlar devlet sırrıymış. Çin'de devlet cezasının... E, İdam, özür dilerim. Çin'de idam cezasının devlet sırrı olarak kabul edilmesi nedeniyle idam edilen kişilere dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıyormuş. O söylenmiyor. Çin'deki idam sayısının en az binin üzerinde olduğunu düşündüklerini söylemiş aynı zamanda Fırgüt'ü <gülüyor> Genel Sekreteri Salil Şetey. Peki ben bir de şeyi sorayım. Bir de Teksas var ki o da ayrı bir ülke olarak belki geçebilir. Amerika'nın dışında bir de Japonya'yı da ihmal etmeyelim. Japan. Evet. Şintuizm mi? mi din orada o da Japonya'da da gayet yürürlükte bir idam şeyi var. Söylemiştik değil mi? Daha geçen hafta değil ondan önceki evet. hafta galiba. Öyle Destekten söyleyeyim. önceki hafta. İki evet. kişi idam edilmişti Japonya'da. İbreti alem için herkes. 3 gün... mahkum. 21 Şubat'ta yok, yok 2013 yılıymış. Var ya epey haber var. Japonya idam diye yazdığınız zaman Google'a çıkıyor burada. Fotoğrafları bile var ama şeffaf bir şekilde idam ediyorlar. Gösteriyorlar mesela Çin gibi değil. Kaç kişi idam edildikleri henüz yazmıyor ama Amerika'da da nasıl da kondisyonlarda yaptıkları, nasıl şartlarda bunları yaptıkları gösteriliyor fotoğraflarla falan. Teksas'mış hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse. Yarısı Yok, daha doğrusu. Yarısı canım. Çok sayıda eyalet var yani. Yarısı, yarısı evet. Teksas eyaleti, neredeyse yarısı Teksas eyaletinde olmak üzere 28 idam gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl. Missouri'da 6, Georgia'da 5, Florida'daki Oklahoma, Virginia'da birer kişi idam edilmiş. Yani toplam 6, ya pek çok 28 idam cezası var da. 28 eyaleti. 28 e, idam olduğu yazıyor burada. Ama iyi haber de var, 4 ülkede de idam cezası kalkmış. Kongo, Fiji, Madagaskar ve Surinam. 2015 yılı sonu itibariyle İdancı cezasını kaldırmış olan ülkelerin sayısı 100 çıkmış durumda. Ama asıkçası ben korkmaya başladım Türkiye'deki olan biten gelişmelerden. Zaten ne zaman böyle bir şey olsa toplumsal ahlaki çöküş işte çocukların arızına geçilmesi ve benzeri olaylar da... Bunları idam edelim diye sesler yükselmeye başlar. Yani, Şimdi de olabilir. Özgecan Aslan vakasını hatırlıyorsunuz galiba. Orada e, bakan yanlış hatırlamıyorsam Volkan Bozkır cezasını kendim verirdim diyordu AB bakın. Evet. Avrupa Birliği'nden pek e, esin almamış bir Avrupa şeyinden yani. Evet. En eski medeniyet olarak evet. Avrupa Birliği Eskiden bu işte Richard'ın hacı seferlerinden ve kendi aralarında yaptıkları korkmuş din savaşlarından sonra nihayet sonu çıkarıp e, idam falan tamamen kaldırmış. Ama böyle hemen getirilemiyor değil mi? Bazı aşamaları olması, gerekiyor. olması gerekiyor. Yani gerekiyor. Mesela şey vatandaşlıktan çıkarma gibi şeyler olabilir mi bu aşamalardan bir tanesi? Hayır olamaz. Olmaz vatandaşlıktan mı? çıkartmak diye bir şey yok. Onu sen Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözü söylüyorsun. O evet. okup bilgisinin maalesef biraz yetersiz kalmış. Yani i̇stediği kişi çıkaramaz mı şimdi? Hayır çıkaramaz. Yani, yani. Hukuki yollardan da çıkaramaz mı? Hayır çıkaramaz. Çıkarın şunu vatandaşlıktan. Hayır depolun. diyemez. Vatandaşlık çünkü böyle Bu, lütuf olarak devlet tarafından verilen bir şey değildir. Doğal bir haktır. Yani yeryüzündeki mevcut sistemde Nerede doğuyorsan oranın vatandaşlığını sana vermek zorundalar. Ne demiş Cumhurbaşkanı onu da hatırlatalım. Terör örgütünün yandaşlarını devir dışı bırakmak için vatandaşlıktan çıkarma dahil gereken tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız demiş. İşte bu hukuki bakımdan temeli olmayan bir açıklama. Şimdi üzerinde durmayalım çünkü Cumhurbaşkanı Peki. genellikle... Danışmanlarının yeterince sözünü dinlemiyor anlaşılan ya da danışmanlarında bilgi eksikliği var. Bir ya, an böyle iki... danışmanı önerecektim de danışmanların ağırlıklı kısmını hukukçular oluşturuyor demiş kendisi Yaptı de. yaptığı konuşmada. Devletler hukuku ya da uluslararası hukuk ya da de, özel devletler uluslararası özel hukukta iki yol var. Daha doğrusu... İki ana yol var vatandaş olmanın ya doğduğun yerde toprak esası ya da kan esası yani ana babadan geçiyor. İki, bunlar ikisi birden de olabilir karışık meleş sistemlerde ama hiçbir şekilde kimse çıkarılamaz. Bu bütün uluslararası hukuka aykırıdır bunu duymamış oldayım Cumhurbaşkanı da söylemiş olsun. Avukatlık yani. bürosu adı altında terör örgütünün birimi olan e, olarak çalışan sözde avukatların bulunduğunu biliyoruz bundan şüphemiz yok. Aynı durum gazeteci kimliği buranın aynı durum gazeteci kimliği. Buranın da altını çiziyorum. Akademisyen kimliği, doktor, öğretmen kimliği taşıyanlar için de geçerli. Bakıyorsunuz son zamanlarda akademisyen olduğuna göre tutuksuz yargılansın deniyor. Ne demek? Suçluysa eğer yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak diye konuşmuş. Daha fazla devam etmeyin. Bunlar Peki. hukuki değil çünkü. Yani hem anayasa, anayasaya hem e, mevcut mer'i yasalara hı hı. ve uluslararası hukuka aykırı. İletişim bir kitap çıktı yeni. Saul Fredlander'ın Nazi Almanyası ve Yahudiler diye. Orada mesela Yahudilere karşı yapılmaya başlanan ilk devlet politikalarının yani Nasyonel Sosyalist Parti iktidar geldiği zaman ilk devlet politikalarının nasıl olduğuna dair de çeşitli örnekler veriyor. Biraz önce bahsettilen iş kollarına baktığınız zaman örtüştüğünü görebiliyorsunuz. Mesela Yahudi avukatlar saldırıya uğruyorlar. Girmeleri yasaklanmıyor. Mesela duruşmaları vesaire ama sokaklarda saldırıya uğruyorlar. Öğretmenler çeşitli şekillerde görevden el çektiriliyor. Yine aynı şekilde sanatçılar sanatçılar bir şekilde aynı sahne verilmiyor mesela onlara ya da herhangi bir şekilde konser düzenlenmelerine izin verilmiyor oradan kaldırılıyorlar kültür cephesinden kültür bölgesinden kaldırılıyorlar sonra, ve baş yavaş, yavaş toplumsal hayattan top, kaldırılıyorlar ve sonra topyekün hayattan kaldırılıyorlar önce top topyekün bütün yazdıkları çizdikleri kitaplar yakalıyor meydanlarda Sonra da kendileri yakıldı. Evet ama yani iş kollarına baktığınız zaman o paralellik benim dikkatimi çekiyor. İşte avukatlar, doktorlar, akademisyenler. O zaman da yani otuzların başlarında da Yahudilere yapılan bu devlet politikasının ilk kurbanları bu meslek dallarına sahip olan insanlar olmuştu. Sonrası malumunuz zaten. Evet Davutoğlu Başbakan bu akademisyenlerin tutuklu yargılanmalarına karşı olduğunu söylemişti. Erdoğan ne demek? Suçluysa o da tutuklu yargılanacak Oo, diye. Bir de öyle bir şey var değil mi? Kendi aralarında mı şey yapıyorlar? Evet öyle bir sorun oldu. Erdoğan akademisyenler tutuksuz yargılansa iyi olur diyen Davutoğlu'na karşılık suçluysa onlar da tutuklu yargılanacak diye yargıya ve bütün millete bir ayar vermiş akademisyen ve gazeteciler bombacı teröristlerden farksız diye bir ifade kullanmış. Bunlar da tarihe kaydedilecek sözler. Çünkü hakikaten üst noktaya tırmanıyor. Bağımsız bir şey değil mi? Bahsettiği yargı sistemi. Evet bağımsız. Teoride de. Teoride bağımsız. Onu biliyoruz da pratikte de bağımsız olduğunu kendisi biliyor mu? Mesela geçen gün şey çıkmış televizyona. Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu. Diyor ki Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili tartışmaya ilişkin olarak. Aslında şimdiki sistem bizim daha çok işimize erer. Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde. Evet. Diye. Ondan sonra şu andaki sistemin aslında iyiliğinden bahsediyor. Ama daha iyi bir sistem olacak olan başkanlık sistemini de aynı şekilde dile getiriyor. Ama hemen karşısında oturan an anayasa hukuku hocası Burhan Kuzun ediyor. Onay veriyor bu Ensariyoğlu'nun bu itirafına. Yürücü Oğlan şahit. bizim, kız bizim. Niye denetleyelim diyor. Harika bir demokrasi tanımı vermiş. Evet. <gülüyor> şey bahsedilen bundan, yargı bu değil mi? Yalnız Davutoğlu direnmiş Finlandiya'ya siyaset çıkarken e, geri adım atmamış ve e, akademisyenlerin tutuklulu yargılanmasına karşı olduğunu bir kez daha söylemiş. Geç burada yani. Evet ilginç gelişmeler var. Eski akademisyen kimliğinden ötürü olabilir mi? Yani akademisyenlerin neler yaptığını ve ne şekilde konumlandıklarını toplum içerisindeki görmüştür bir şekilde diye düşünüyorum ben. Görünmemiş bir... Sonuçta ona da bir var. zamanlar hoca denilmiş. Evet. Üstelik de iyi bir hoca olduğu söyleniyor o zamanlar. Ama durum... E, durum barbat yani. Şeyden bahsederken e, hemen e, o, oğlan bizim kız bizim mi? Ne dedim ben ya? Böyle bir şey nasıl e, telaffuz etti? Anayasa... O, Burhan uçuş. kızı. Evet evet. evet. Yani yargıda yürütmede yasama da bizim diyor. Evet. Sonra anayasayı yazalım hep beraber gelin diyor. Ama buna demokrasi demiyorlar. Ya tamam işte elinizde bu kadar şey varken hala neden yeni bir anayasa yazmak istiyorsunuz? Bütün her şey mesela doğulan sizde kız sizdeyse ya da bütün ipler sizin elinizdeyse. Neden yeni bir anayasa, neden yeni bir devlet sistemine geçiş, rejim değişikliğine geçişten bahsediyoruz ki başkanlık sisteminde? Zaten anayasa ama en yüksek mahkemeyi de e, tamamen fırçaladı e, Cumhurbaşkanı. Yanlış karar verdi tanımayacağım falan dedikten sonra dün görüşmüşler ama hmm. Zühtü Aslan Anayasa Mahkemesi başkanıyla. Bakın ne konuştukları açıklanmamış ama bir buçuk saat sürmüş. Biz şeye dönelim. Bu açıklamaların yapıldığı ve açıklamaların yapılmadığı yere Çin'de her türlü şey yasaklanmış. İnternet denetleme kurumu. Panama belgelerine. Panama yani. belgeleriyle ilgili. Yani uluslararası konsorsiyumu, araştırmacı gazetecilerin uluslararası konsorsiyumu tarafından on bir buçuk milyondan fazla dosya ve bir e, e, Dünyanın bütün ülkelerinin, neredeyse bütün ülkelerinin yöneticilerini ya da zenginlerini, önemli iş adamlarını, sporcularını, futbolcularını falan içeren yeryüzünün en büyük şeyi, skandalıydı. Akrabalar var, yakın arkadaşlar evet, var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kayınbiraderi varmış mesela. Evet, Xi Jinping ve Li Xiaolin. O kim efendim? O da eski başbakan Li Peng'in kızı. Hmm. Komünist Partisi'nin de önde geleni ve bu önemli kim sorusunun cevabı sen şey hatırlıyor musun Tiananmen Meydanı evet 1989'da? Yani şey olarak hatırlamasam da okumuşluğumuz var bizim jenerasyonun. 2 evet. yaşında falan oluyordum ben aralar ya 3 yaşındaydım. Ama biliyorum canım bakmayın öyle. Yani tankın önüne. Duran hani hatta farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları da var bende. Çok da ilginç fotoğraflar onlar. Sonra ne olduğunu biliyor musun? ...yok ortadan kaldırılıyor, buharlaşmış... ...böyle bir karakter yok aslında, bence fake bir fotoğraf... Photoshop olsaydı mesela o zaman... ...böyle iddialar atılabilir ortaya... Kişinin, ...ama yoktu... ...kaç kişinin öldürüldüğü ve hapsedildiği bugüne kadar açıklanmadı... Evet. Yani ...çindeki son büyük isyanlardan Tian... bir tanesi değil mi... ...son büyük isyan... ...son büyük isyan, Tiananmen katliamı diye adlandırılıyor... ...ha şimdi soruna geliyorum... ...Li, Bu... Li Peng... ...yani kızı... ...Li Shaolin'in babası Li Peng... ...eski başbakan... Beijing kasabı, Pekin kasabı diye biliniyor. Tiananmen'i bastıran adam. Onun kızı imiş bu işin Offshore içinde. Offshore'da çıkmış. Fakat bundan bahsedilemiyor. Galiba böyle bir top level var. Böyle bürokratların, kızların ayrı kadınların, işte çocuklarının ayrı bir şekilde bulundukları. Mesela Haydar Levin'de Çocuklarımızdan bahsediyorlar. Onu şimdi ara, ara verelim. Çünkü o tadından yenmez. Peki. Biraz da telezzüz edelim. Aliyev Ama bir temasları geldim. var muhtemelen. Sadece bankalar üzerinden müşteri teması değil. Farklı bir temasları vardır diye düşünüyorum. Kendine ait böyle bir komüniteleri, kendine ait bir toplu şeyleri, cemaatleri. Yani o, o çok... Hep aynı isimler, hep aynı isimler olmuyor böyle. Çok büyük bir isim o. İzlanda baş, e, Başbakanı da sonunda istifa ettirdin sen de. Onlara geçeceğiz şimdi ama öncelikle e, Azerbaycan ve e, aileden bir ufak ipucu vereyim sonra araya geç. Peki lütfen. E, Azerbaycan'ın ilk e, first family yani temel ailesi Aliyev, Aliyeva, Leyla Arzu Aliyeva filan hepsi bu işin içinde offshore ...yerelere kaçırmamışlar. Hepsi, oksa, hepsi gitmemiş mi? Hayır, hiçbiri... offshore hmm. kaçırmamışlar. Hmm. Hmm. Offshore firma kurmuşlar... <gülüyor> dünyanın <en> büyük... <gülüyor> ...şey firmasını kurmuş. Kendin pişir kendin ye. Evet, aynen öyle. Ondan bahsedeceğiz. Açık Gazete <gülüyor> Jerry Mulligan'la Astor Piazzolla'nın birlikte seslendirdikleri Airey de Buenos Aires Buenos Aires havası adlı parçayı dinledik. Buenos Aires'te güzel hava demek zaten. Güzel hava havası oluyor. Jerry Mulligan'ın Gerald Joseph Mulligan'ın asladı, adı Jerry diye biliniyor ama e, doğum günün münasebetiyle çaldık 1927'de bugün doğmuş 1996'da hayata veda etmiş bir Amerikalı caz saksafoncusu besteci, aranjör ve grupları da var ve çok önemli rol evet. oynamış piyanosuz kuartetleriyle 1950'lerde Chet Baker'la Cool Jazz'ın da en önemli Hemşirelerinden biri sayılıyor kendisi. Ona da bir günaydın dedik. Evet. So, bariton saxofon çalıyor esas olarak. Bu arada Boyne Sarayos demişken, Arjantin'in de ismi geçiyor. Musak Fonseca'nın Fonseca belgelerinde, offshore hesaplarda para bulunduran liderler arasında Arjantin devlet başkanı Mauricio Macri'nin de, Macri değil mi? Macri. Yeni başkan. Macri'nin de olduğu iddia ediliyormuş. İddia ediliyor değil, belgelenmiş durumda. şimdi. Evet, TRT'den çok... okuduğum için iddia edilmiş. Anadolu Ajansı kaynaklı onlarda. Evet, yani bu birkaç e, çürük elma diye geçiştirilebilecek bir şey gibi gözükmüyor Panama şeyi. Boynes Çünkü... Ayres, belediye başkanlığının yürüttüğü dönemde, çok özür dilerim sözünüzü kestim, çok ilginç bu da. E, belediye başkanıymış o da bir zamanlar. Bu görevi yürüttüğü dönemde Makri'ye hukuki danışmanlık hizmeti verdiği iddia edilmiş e, bir şirketin. Hizmeti alan Flex Trading Ltd. adlı şirket de Macri'nin babası ve kardeşinin de yönetim kurulunda bulunduğu, kendisinin de şirket müdürü ve başkan yardımcısı olduğu belirtiliyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka hesapları dahil olmak üzere yurt dışında hesapları ve mal varlıkları bulunduğunda söyleniyor. 2007 ve 2008 yıllarında. Ama hükümetten yapılan açıklamada yok böyle bir şey demiş. Evet tabii Yok. Çin'de de yok, Putin'de CIA işi dedi zaten. Hı hı. E, Amerika'dan daha ses bekliyor. Fakat şu soruyu soralım yani. E, üç yıl önce 300 kişi, 3 milyar insanın toplam mal varlığına sahipti. Bunu kimse sormuyor nasıl oluyor diye. 300 kişi. Oxfam'ın raporuna göre bu senenin başında... 62'ye indi. İndi mi yani. ama... Oran arttı. Yani %1'in elinde bulundurduğu zenginlik geri kalan %99'un elinde bulunan Ondan zenginlikten eşit. Eşit oldu evet. ve artmaya başladı. Evet. Söyleniyor. öğreniyorlar? Yani? Ama bir de 3 e, sene önce daha 300'dü yüz, bu milyar Şimdi ettim. 62 oldu. Zaten 4 sene sonra da 10'a inecekmiş. Bu kadar. 4 sene sonra mı? Net. Evet, Tek olmadı. görür müyüz? Hı? Tek görür müyüz? Tek bir kişi. E, umut ediyorum. Böyle şey... Ne denir ona? Ultimate power. Evet yani tanrı diyeceğiz artık ona herhalde. Ee, yani toplam şu anda 62 e, birey. Evet. Hepsinin adlarını da kolaylıkla bulabiliriz. 3 milyar 700 milyon insanın mal varlığına ve bütün parasına puluna eşit. Ve bunun eğer diyor yani Joe Brewer'dan çok hoş The Rules diye bir e, şey var. Kurallar, adı altında bir internet sitesi var. Çok iyi yayınlar yapıyor. Yeni keşfettim ben de. Orada yazan John Brewer da diyor ki eğer bu tesadüfen oldu diye düşünüyorsanız düşünüyorsak biz birer aptalız diyor. Ne tesadüfen olduğunu düşünürsek uzun bir sömürgecilik ve köleci kölelik tarihi vardır. Oradan geliyor bunlar diyor. Hı hı. Arkasından da Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası da bu trendi devam sağlam tutmak için devam ettiler. 20. yüzyıl ortasında muz cumhuriyetleriydi diyor. Amerikan şirketleri demokratik liderleri, despotik da, liderlerle değiştirdiler. Burada bir referans var. Mesela İzlanda'daki protesto gösterilerinde protestocuların ellerinde muzlar vardı böyle. Biz A muz cumhuriyetimiz diyor soruyorlar. Aynen. Diye. Öyle. Bir refah devletimiz, muz cumhuriyetimiz diye ve nüfusun onda biri çıkınca şeye sokakları devrilip gitti işte. Ama yani bağcıların yarısı bir de öyle düşün nüfusun onda biri böyle bir ülke, güzel bir ülke. Evet. Ve işte ondan sonra aynı. ondan sonra şeyler geldi. İşte muz cumhuriyetlerinin yerini arkadan finansçılar ve hükümet yardımlarıyla filan free trade dedikleri serbest ticaret bölgeleri geldi ve yapısal ayarlamalar mı ne deniyordu structural adjustment işte IMF'nin yardımıyla böylece de bu programlarla tek yönlü bir transfer oldu yani yoksul ülkelerden zengin ülkelerdeki bir avuç insanın cebine muazzam transferler oldu tek yönlü yani e, bu ge geçmiş yakın tarihi unutuyorsak bir de şeyleri de söyleyelim diyor mevcut ...TPP gibi anlaşmalar var ya... Evet. ...Trans-Pacific... Trans ...Pasifik ötesi... ...ortaklıklar... ...ve o da bir de bize sürdürülebilir... ...Kalkınma Vakfı gibi... ...Birleşmiş Milletler'in kurduğu şeylerle... ...bu muazzam bir mimari... ...oluşturuldu diyor... ...bunun ideolojisi yok... ...kapitalisti, komünisti... ...faşisti falan yok... Hepsi Yok abi. aynı mimarinin içinde. Yani şöyle düşünün. Ukrayna'da bir savaş devam ediyor hala Donetsk bölgesinde. Düşük yoğunlukta olarak nitelendirilse de bir savaş devam ediyor. Bir yandan Rusya'nın desteklediği Donetsk'teki ayrılıkçılar saldırıyor. Diğer tarafta hükümetin, Kiev hükümetinin başında olduğu askeri birlikler çatışıyor. Kiev hükümetinin başındaki kişi de Poroshenko da aynı zamanda devlet Rusya devletinin başındaki ismi Vladimir Putin de aynı belgelerde yer alıyor. İkisi de yalanlıyorlar. İkisi de doğru değil diyorlar. Evet, Savaşmaya da devam ediyorlar. Önce, evet çok aynı e, torbanın içindeler. Ve evrim evrimsel oyun teorisi diye bir şey var bu araştırmalarda. Buradan bir çıkış var. Aslında bu korkunç ihtirasın daha fazla, daha fazla, daha fazla e, para, e, pul ve güç ihtirasının bir şeyi var. Yani e, eğer iki ilginç uzantısı var. Bir tanesi yakayı sıyıranlar olunca böyle hırsız haydut filan insanla başkaları da başka hırslı insanlar da, ha, demek ki bir şey olmuyormuş deyip o işin içine atlıyorlar ee, ve iyi vatandaş olmaktan sistemin bir parçası oluyorlar yolsuzluk sisteminin diyor fakat bir başka gerçeklik var ki insanlık durumunun bir bilinen bir gerçekliği de ee, bu Birisi bizi aldattıysa sinirleniyoruz ve bu yayılıyor diyor öfke diyor. İşte burada bu da doğal bir sosyal, ahlaki ve etik bir şey var diyor. Yani doğal bir öfke bu ve evrimsel geçmişimizde uzun bir şey var. Şimdi bu geçmişi kullanarak ahlaki bir pusulayı şey yaparak ...dönüştürmemiz lazım... ...bütün toplumlarımızın daha sağlıklı... ...daha işlevsel... ...daha az yolsuz ve hırsız olan... ...bir şey ve birbirlerimize... ...zaten ev dediğimiz bu... ...çok yoğun nüfuslu... ...gezegende... ...dayanışma olmasını istiyorsak... ...bu, bu işi değiştirmeliyiz... ...diyoruz. Bir haber takibi yapalım, hatırlıyor musunuz... ...2011 senesinin Haziran ayında Suriye'deki... ...en büyük bayrak eyleminden bahsetmiştik... ...2011 evet. senesinde ben o zamanlar stajerdim burada. Size göndermiştim haberimi ayrıl Gazel evet, beraber sunuyordunuz ve en büyük eylemin orada Suriye'deki en büyük bayrak eyleminin yapıldığından bahsetmiştik. Türkiye'de de uzun bayrak eylemleri falan vardı o zamanlar. Evet. Kimin bayrağı daha uzun diye yarışıyorlardı insanlar sanki. Şimdi o bayrakları sağlayan aynı zamanda Suriye'de iktidar yanlısı eylemlerdeki yemek ve para akışını bu şeyi sağlayan kişi olarak bilinen kişi de Suriye'nin en zengin kişisi Rami Makluf. Rami Makluf'un 2008 senesindeki mal varlığının 6 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ve kendisi e, Suriye'nin en zengin insanı olarak da biliniyormuş. 18'da da var. varmış biliyor musunuz Rami Makluf? Kendisi Beşar satın kuzeni. Başka bir işi de olan biri var milyarlarca dolar. Suriye'nin o bütün dünyanın korktuğu Adını bildiği Korkunç Teşkilatı'nı biliyor musun be? Muhaberat. O, muhaberat, evet. evet. Onun başı da Londra'da e, malikaneleri falan satın alıp muazzam spekülasyon yapan biriymiş. Yani bir mi? yandan muhaberat, içeridekileri götür, bir yandan da Londra'nın en seçkin merkezinde acayip paralar... Ama halkı için yapıyorlar bak protesto, göster şey, protesto gösterilerine e, bayrak sağlıyorlar, yemek sağlıyorlar. Oraya gidenlere para veriyorlar. Yani bunun gibi iddialarla anılıyorlar bu kişilerde. Yani kendi gene halktan alıyorlar ama halka veriyorlar bir şekilde. Bayrak olarak geri veriyorlar Hangi Mesela, halka ama? Suriye halkına. Bayrak olarak, bomba olarak bir şekilde geri dönüyor sonuçta işte bu paralar. Evet. Şimdi ben e, şeyi de söyleyeyim sana. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri var ya Yemen'de. ...hani koalisyon olarak bombalıyor Suudi Arabistan'la beraber. Evet. Evet. evet. E, Britanya'daki en büyük emlak imparatorluklarından birinin de sahibiymiş. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanı Şeyh Halife bin Zeyd El Nahyan. Hmm. Dostumuz değil mi? Merkezi hmm. Londra'nın merkezinde bir virgül bir milyar iki yüz milyon pound üstelik emlakı varmış bu Mosak Fonseca'dan e, yani hiç vergisini pul arasını, pulunu olmayan şeylerde ayrıca gece kulübü işletiyormuş yani şey, şey Hermes Stella McCartney ve Annabel Gece Kulübü Londra'da. Yani kiracısı olarak tabii. Kendi işletmeci değil. Anladım, kiracısı anladım. Yani. yani. O zaman alkolsüz olurdu. <gülüyor> zaten kendisi dursa, dursa başında. Evet. Muhtemelen. Dünya liderleri, iş adamları, iş kadınları ve Münliler hepsi Londra'ya üşüşmüşler zaten. Harika şey bir haber var. Diye. Harika bir haber var. Guardian'da. David Pegg, Helena Banks, Bankson ve Hollywood birlikte hazırlamışlar. ...beş Nisan tarihli bütün fotoğraflarını yani şey yapmış ama photoshop gibi hı hı. yani bir araya getirmiş. Kolaj. Kolaj Foto kolaj evet. Foto montaj ve kolaj yapmış. İşte bu bina şeyhin bu bina Suriye istihbaratının sahibinin bu büyük alışveriş merkezi Suudi kralının. Fonseca Street ne bu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok bu Oxford Street finan, yani Mayfair, Berkeley Square, Bruton Street en pahalı yer en lüks yerlerini elit kaymak e, kaymağın kaymağı kremdele kremde bütün bunlar var. Suriyeliler. Ben bak benim teorim geçerli mi? Işte. Ben söylemiştim ilk yarım saatte yani bu kişilerin yakınları bir araya gelip ayrı kendilerine ait komitelerini kendi gruplarını oluşturacağız diye bir yere geliyorlardır diye söylemiştim. Bakın nitekim geliyor. Bu olarak. haber harika akıllı. Doyamadım akşam bakmaya. Yani Berkeley Square'de... Zeyd Bin Sultan El Nahya'nın babası... Babasından bahsediyoruz. MF'de 2005'te bir sürü emlak mülk almış. Böyle gidiyor. Vaktimiz yok. Tamam o şey hadi Azerbaycan'a geçelim. Azerbaycan'a evet. geçelim evet. Şimdi... Bu aralar e petrol ofisini de mercek altına almış, Sokar. Sokar'ı biliyorsun. <gülüyor> eski Star Gazetesi'ne sahibiydi Sokar. Ee, devlet petrolünü işleten şirket Azerbaycan'da diyebiliyorum ben. Belki daha detaylı bir tanımlaması vardır. Ee, petrol öfesini mercek altına almış Sokar üst düzey e, Türkiye üst düzey yöneticisi Kenan Yavuz. Petrol ofisinin satış sürecini incelememiz ve takip etmemiz yönünde. Başkan hmm. Rövgat Abdülaev'in talimatı var. Fakat bu mutlaka satın alma yönelik bir anlam içermiyor demiş ama mercek altındaymış petrol öfesi de Türkiye'de. Aha. Sokar'da devlet şirketi. Başında kim var Sokar'ın? başında Aliyev var tabi. Aliyev var. Herkesin başında, her şeyin başında Aliyev var. İlham Aliyev kardeşim benim diyor. Cumhurbaşkanı dönerken öyle dedi. Kurucusu da yok. Aha. Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'miş. Ben Sokar'ın şeyinden bakıyorum. E, hmm. Sitesinden bakıyordum sokar. da. Neyse Türkiye'de geliyorlar. Koynunda bir şey. beslediğin yani. yılan seni Sokar ama bak. Sokar diyorsun da uf çok kötü <gülüyor> eski <gülüyor> oldu. <gülüyor> e, şimdi e, Azerbaycan'ın başkanı kim? Aliye, değil mi? Evet efendim. Evet, takip edelim. Çocukları kim? Çocukların ismini unuttum. Leyla ve Arzu Aliyev'e evet, iki kızı. Bunlar evet, evet, evet. tamamen şeyle böyle burunları, dudakları hepsi ameliyatlı. Yani, şey, kendi tercihleri Kadına, tabii evet. ki. Anneleri gibi. Ee, onlar e, Exaltation Limited diye bir şirket kurmuşlar. <gülüyor> Bu şirket bizatihi kendisi e, milyonlarca dolarlık e, bir e, Britanya'da e, portfolyo almak için kendi kurdukları özel bir e, şirket. Offshore şirketi. Deniz aşırı şirket ve Virgin Adalarında. Virgin Adalarında. Evet. Britanya'nın Virgin Adalarında vergisiz şey yapıyor. Hı hı. Onlar yüksek profilli böyle çok şeyleri var. 2015 Nisan'ında Londra'da bir hukuk şirketi Child and Child diye iki kadının hiçbir siyasi bağı yoktur diye kurulmuş şirket. Hı -hı. Ama babaları yalnız o babaları yapabilir, yapabilir yani. yani evet. Babaları devlet başkanı olabilir ama onların hiçbir ama, şekilde politikaları yok. Ama yalan yok. söylemişler. Var mıymış? Babalarıymış işte. Yoktur siyasi hiçbir bağları yoktur demişler. Baba biraz siyasi biraz sayılıyor tabii ve şirketin çıkarları ve portföyleri Başkan İlham Aliyev ve ailesinin zaten yıllardır üzerinde konuşuluyordu... işte adalarda o Dubai'de filan yapay adalardan bahsediliyordu... Palmiye adaları filan şimdi bu Alman Südoçet Zeitung'da çıktı aynı zamanda işte Guardian'da BBC'de ve birçok yerde Aliyev 2003'ten beri orada. Evet. Başta, ondan önce de babası zaten sonsuza kadar yöneten Haydar Beydi Haydar Aliyev'di... Şimdi oğlu var. Ee, ya Birleşik Arap Emirliklerinde de lüks apartmanları falan var. Ya yani Lane'de... 17 milyonluk bir sterlinlik bir şey var. Leyla Aliyeva'nın ee, ve komşu Kim Prince Andrew'la Lord Mandelson ve Elizabeth Murdoch'a komşu onlar. Fakat başka bir şey var. Yaz tatillerine gidiyorlar değil mi İngiltere'ye? Evet. Yani. Ve büyük partileriyle meşhur yani parti veriyorlar. Ee, ve şey gizli e, şeyleri varmış. Gizli vakıflar falan hepsi içinde ama Azerbaycan'ın en büyük Şeylerinden biri holdinglerinden biri kim hangisi ata holding ata holding mi evet ata holding 2003'te kurulmuş ve e, kuran kim kuran Kur kim biraz düşüneyim kurucusu ee, fazıl muhammedov diye hatırlıyorum evet, ben fazıl Doğru mu? muhammedov <gülüyor> e, o kim onu unuttum vergilerinden sorumlu. Azerbaycan'ın vergi ha. kaçırılmasını önleyecek adamı kurmuş vergi kaçırma olabilir. şirketi. O ne ya olabilir. Ne? Tesadüf olarak da görebilir evet. belki de. Bakü'deki 5 yıldızlı Ekselsior Oteli e, şeyle paylaşılıyormuş. Başkan Aliyev'in iki kızı ve üçüncü oğlunun adını unuttum şimdi. Paylaşılıyor derken geliri paylaşılıyor, değil mi? Hayır, ortaklıkta. Ortaklıkta. Ya yani sahipleri sahipli onlar. Sahipleri, anladım. ...ve yani Aliyev'den beri... ...zaten baş vergi müfettişi o... ...Muhammed o. E güvenilir kişi olarak görüyorlar bir de. Aileyi de... ...düşünmek lazım. Fakat hiçbir zaman söylememiş... ...Ata Holding'de hissesi olduğunda. Azerbaycan'da... ...bunlar konuşuluyor mu sence? Azerbaycan'da bu aralar ...kafa kesmeler vesaireler konuşuluyor. Yani o, <gülüyor> o tip rivayetler de var. Evet. Savaş şu anda... ...hali bir şekilde ateşkesi uğramış durumda. Yani yoğunluklu... ...bir şekilde kalacak gibi duruyor savaş... Ne mutlu ki. Ama çok sayıda insan öldürüldüğünden bahsediliyor. Çeşitli iddialar var. Kafa kesme iddiaları gibi. Adını da buldum. Leyla Arzu ve Haydar. Üçüncü çocuk. Yedi yaşındaymış. Dedenin ismini bu, bu vermişler. Şirketi şey zaman. Evet. Dedenin ismini vermişler. Yedi yaşındaymış şirkete ortak olduğu zaman Holding'e. Erkenden başlamış işte. Evet. Anneleri Mihriban da e, onların vasisi oluyor zaten. Yüzde elli hisseleri var. Eee Mahmut Ahmetov'un yüzde otuz hissesi varmış peki Atan'ın başkanın adı ne Ata Holding'in vakfın başkanı Ahmet Eren Tok evet Tan Ahmet Eren Tok tanıyor musun tanımıyorum ben de Bu sormamızı... ama Türkiye benziyor Türk ismi gibi duruyor ya. Türk yani ismi... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi duruyor vatandaşından çıkarılmadıysa hala tabi <gülüyor> vatandaşlıktan Tabii, Çok ufak bir şey söyleyebilirim parantez arasında. Vatandaşlıktan çıkarıldığınız takdirde ne oluyorsunuz? Başka bir ülkenin vatandaşlığına mı geçiyorsunuz? Siz alacak böyle hazır ülkeler var aralarından bir tanesini seçiyor musunuz? Tabii. Amerika, İngiltere, Hı -hı. Bunun için Azerbaycan. Para, bunun için para vermek gerekiyor mu? Mesela Avrupa Birliği göçmenleri alması karşılığında Türkiye'ye belirli bir miktar şeklinde parayı vermişti ya. Onun için de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni Amerika'ya ya da Azerbaycan'a para vermesi gerekli mi? Ya bu, bu şimdiye kadar benim duyduğum şahsen en hukuk dışı açıklama. Yani yeryüzünde böyle bir şey yok vatandaşlıktan çıkarılma diye. Onun için daha fazla üzerinde durmayalım. birileri yanıltmış Cumhurbaşkanı. Biz son olarak kardeşimize dönelim. Kardeş İlham Aliyev'e. E, sormuşlar e, Aliyev'in kızlarına ve Muhammedova. Ne diyorsunuz bu açıklamalar konusunda çok? hırsızlık filan, şey, mekan gizli hesaplar demişler. Evet. Onlar cevap vermemiş. Bildi. Hmm. Susmuşlar. Fakat son yazı şöyle bitiyor. Bu çok Guardian'dan. Juliet Garside, Luke Harding, David Pegg ve Hollywood'un ortak imzaladığı bir büyük haber. Dünkü Guardian'dan. Resmi, resmi olarak Başkan İlham Aliyev'in herhangi bir kişisel iş şeyi yok diyorlar. Bunu biliyor muydun? Bir yani? şirkette ortaklığı yok. E yani e Ticari bir adam değil. Evet. Tıpkı Putin gibi. Hiçbir şey yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik şeylerinden sızan bilgiye göre kendisi Azerbaycan'ın en zengin kişisi kimmiş sence? Kim olabilir? En... Kağıt evet. üzerinde mi? Yoksa deklare Yok. edilmiş şahane. Bir Hayır. unuttum. Bir kişi var. Azerbaycan'ın en zengin insanı kim? Ahmet Zubutov. Bilmiyorum. İlham Aliyev. Gibi. İlham Aliyev mi? Evet. Tanıyor musun onu? Evet. Kendisi de geçiyor mu? Mesela Forbes'ta falan yazıyor mu? Hayır. Ha işte. Bu gizli belgelerde çıkmış. Bir, işte. O yüzden bilmiyorum ben. Ve Aliyev bütün 2003 öncesindeki bütün mal varlığını, parasını, pulunu kimin üzerine geçirmiş? küçük kızları. Ka Hayır. Karısı. Mihriban karısı evet. Karısının üzerine geçmiş. Ee, tamam. yani bir avuç feodal demişler tamamen. Bir avuç insan sadece 3-4 kişi bütün Azerbaycan ekonomisini kontrol ediyor ve hakim. Bir ben de anladım. bir düzeltme yapayım müsaadenizle gerekli bu düzeltme. Ee, Azerbaycan Başkanı'nın başında olduğunu söylemiştim Sokar'ın devlet petrol e, şirketinin ya da Azercesi ile Azerbaycan Republikası devlet neft şirketi. Ee, değilmiş, ee, Rovnak Abdullayevmiş. O da e, Natik Aliyev'in yerine atanmış. <gülüyor> Natik Aliyev kimdir diye sormayın. Tahmin ediyorsunuzdur bir akrabalık olduğunu. Ya da Aliyev ismi çok kullanılan bir soyadı. Olabilir. Ağzılar çıkarıp işitmiyor herhalde. Aliyev ismini Aliyevler dışında kimse kullanabilir mi hiç? İşte böyle. Durum bu. Türkiye'de bu konuda sabah, akşam Yeni Şafak, Star ve benzer gazetelerde bir şey çıkıyor mu sence? Çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü olayın ucu Putin'e değindiği için, değdiği için çıkıyor. E, mesela Aliyev'e değdiği kısımlar çıkıyor mu? E, yok oraları değil. Mesela Putin'in sırları ortaya döküldü diye aa, haber fotoğrafı var. Putin elini alnına koymuş böyle bakıyor aşağıya doğru. Ardından haberlerin arasında görebiliyorsunuz ama mesela. Putin'in bankacısı, İzlanda başkanı zordu. Diğer detayları da görebiliyorsunuz. Esad'ın kuzenleri de listede yer aldı. Tarihin en büyük sızdırması diye onlar da sabahtan almışlar. Putin sayesinde görülüyor o da. Evet, görülüyor. Ve Türkiye'de çok büyük isimlerden bahsedilmediği için... Daha henüz e, Garo e, Paylanda Milletveği, HDP Milletveği gibi bir soru sormuş ama Türkiye'deki 101 e, isim geçiyor. Bunlar da bir öğrensek iyi olur diye evet. soru vermiş. E, onları konuşuruz. Döneceğiz zaten şimdi e, Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Bu jingle da ağırmış. Özgürlüğün bedeli ölüm ha? Evet. Malcolm X söyledi. Malcolm X, yes. evet. Ayın öğretiyle. Evet, durum... Hangi güzellikten başlayalım? E, valla gözlerimiz ve kulaklarımız <gö göç meselesinde. Yani senin ondan başlayalım e... peki ama ondan önce benim Can'a bir sorum var. 49 <gülüyor> milyon 611 bin 709 sana ne ifade ediyor? Ee, bu efendim rakam e, Türkiye'de Cumhuriyeti vatandaşı olup e, şu anda kimlik bilgileri internette bulunan kişilerin sayısına denk geliyor diye düşündüm şimdi ilk olarak yanlış mı? Ömer. Çok On. çok iyi değil mi? Çok çok iyi. Ya evet işte ya. böyle yetiştiriyoruz biz. Ya neyse. Ya i̇yi yetiştik. <gülüyor> yetiştik çünkü biz. <gülüyor> çünkü biz mükemmel. Kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Evet onunla ama. başlamak iyi olabilir tabii doğru. Ben, biz onu östelik bugün hiç... Görmedik o, o haberi. Yani e, o kadar çok melanet var ki hangisi? Evet <bu>. hakikaten. <gülüyor> yani. hükümet düşer yani medeni bir memlekette mi? böyle bir şey olsa. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani şahane değil mi? 49 milyon hep birlikte söyleyelim. 611 bin 709. Düz. Bunlar fiş, fişlenen vatandaşlar değil mi? <gülüyor> ...USB'de dolaşıyor diyor... ...benim bir uzman Pardon. arkadaşım var... ...USB'ye indirebilir çocuk diyor yani... ...gerekte ihtiyacı, ihtiyacı olanı kullanıyor... Yani ...mesela bu banka kartları işte... E, babaannenizin kızlık soyadının... ...dördüncü e, harfini soruyor ya... Evet. ...onları falan hep değiştirmek lazım... ...yani soyadlarını değil tabii... <gülüyor> ...o biraz zor tabi. tabii... Yani, ...bu konuya nezaret et lütfen... ...tabii efendim... Tebrik ...takipçisi tebrik. olacağız... İkinci yani böyle telegrafik olarak geçiyorum bu silopi meselesi çok vahim şeyler oluyor orada yine bir savaş hali var yalnız değişiklik şu yani yenilik şu daha ziyade iki ay önce orası temizlendi bitti fetih namazı falan kılındı oralarda biliyorsunuz evet. hmm, ne evet. oldu acaba tuhaf değil mi? Silok dedi ee, evet. Hiç haber yok tabii orayla da ilgili. Ee, var mı sizde? Yani de yok. Doğrudur, şey yok yani. Hiç ne oluyor, ne bitiyor? Ee, yok, hayır. Sizde, var, o varsa yoksa şey haberi geliyor. sahibin yani. evet. Bir de şey de tabii. O ona da zaten blackout geliyor sanki değil mi? Ve böyle aleni hı. Cenaze namazı kılmayın falan demişler. Evet, olabilir. Bir de şeyi de gördük. Yani çok dağınık bir gitmek zorunda kalıyoruz ama yani bu şeylerin huku, özgürlükçü hukukçular derneği, mezopotamya hukukçular derneği evet. filan onların Asrın Hukuk Bürosu ve Toplum Hukuk Araştırmaları Vakfı'nın raporları yani hakikaten dünyanın en vahim insanlık suçlarının işlendiğini açıklayan şeyler var, raporlar var yani envanter dışı silahlar memesi kesilenler ezilerek bütün vücudu evet, ezilerek evet. öldürülenler yok bunlardan bahsetmek fevkalade önemli çünkü bunların e, yani üstünün kapatılması isteniyor ve, e, ve, çünkü sonunda iş şuraya gelecek yani 1915'te de böyle oldu öyle bir iddia mı var ispat et evet. ispat etmek mümkün olmadığı için dolayısıyla olmadı diyip geçecekler yani bu burada sistem böyle çalışıyor bu coğrafyada daha doğrusu. Evet yani Cizre izlenimleri çok şey yani yalnız Cizre'de değil işte çeşitli evet. yerlerde ama bu özellikle kadınlara yapılan muamele, bazı kadın cenazelerinin memelerinin Hı -hı. kesildiği, tıbbi olanaklardan mahrum bir şekilde doğum yapmak zorunda bırakılan, muamele kadınlar, bebeklerin ölü doğması falan yani korkunç şeyler var yani. Ee, gelelim e, e, günün konularına evet yani çünkü bu melanet bitmez yani, değil mi şimdi bu göç meselesi dedik pazartesi günü alayla valayla bir operasyon başladı biliyorsunuz bu tamamen göstermelik göz boyama bir operasyondu Avrupa Birliği bu e, pazartesi günü bu ikili operasyonun gerçekleşmesi için her şeyi yaptı yani Birleşmiş Milletler'den gelen haberlere göre yani hiçbir zaman böyle bir yani mülteci operasyonu için bu kadar çok para, bu kadar çok imkan seferber edilmedi deniyor hesap edin yani. Bütün dünya basını oradaydı ve işte sabahleyin tekneler kalktı, 202 kişi deport edildi Yunanistan'dan. Bunlardan, bu, buna mukabil de bu uyduruk anlaşma uyarınca 43 Suriyeli de Türkiye'den iskan edildi. 32'si Almanya'ya, 11'i Finlandiya'ya. Gelen 202 kişinin, yani zorla yollanan 202 kişinin ee, Sri Lankalı Iraklı, Afganistanlı Pakistanlı ve Bangladeşli ve İranlı olduğu e, belirtiliyor. İki tane de Suriyeli kendiliğinden dönmüş. Yalnız e, hemen her, aynı gün pazartesi günü Mülteciler Yüksek Komiserliği e, bu 202 kişinin 13'ünün e, iltica talepleri e, dikkate alınmadı e, diyor ve yani bu şu demek yani onların işte yani benim şöyle bir derdim var bu iltica talebimin incelenmesini talep ediyorum e, demelerine kimse kulak asmamış yani o kadar olur artık yalnız geldikleri yer önemli getirildikleri yer önemli Dikiliye indiler biliyorsunuz Midididen. Evet. Küklereli'nin Pehlivan Köyü'nde bir geri gönderme merkezi var. Bu Küklereli'ndeki Küklereli meşhurdur yani bu konuda. Geri gönderme merkezi adı üstünde yani deportation center. Bir bir nevi hapishane yani evet. giriş çıkış mümkün değil. Avrupa Konseyi'nin gene benzer bir gönderme merkeziyle ilgili yaptığı çalışmalar var. Sadece Avrupa Konseyi'nin değil, Avrupa Konseyi İşlemi İşkence Önleme Komitesinden bahsediyorum. Ama sadece onun değil, Meclis'in İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Kurumu'nun, Devletin İnsan Hakları Kurumu'nun Kumkapı'daki geri gönderme merkeziyle ilgili berbat raporları vardır. Bunu da bir kenara not edelim. Yani pırıl pırıl tabii o Kırıklar elindeki merkez. İçişleri Bakanı bunlar deport edilecektir bir hafta sonra dedi. Neden deport edilecek? Hangi karar uyarınca bunların iltica talebi var mı? Nitekim 13 tanesinin Yunanistan'da alınmamış. O, ülkeler, o ülkelerdeki özellikle Afganistan, Irak... Ve İran'daki e, durum, siyasi durumdan bahsediyorum. Ne kadar parlak, bu insanların derdi nedir falan böyle sorular soran yok. Çünkü e, burada amaç, yani Türkiye'nin amacı bu işi ne kadar ciddi yaptığını göstermek, hükümetten bahsediyorum tabii. E, ve bunun karşılığında e, vize e, bonusunu kapmak biliyorsunuz şey kalmadı. Can hazırlanıyorsun değil mi? Evet hazır Ben de bu arada bir, bir demin söylediğine bir ufak parantez ilave edeyim. Polis bu 202 iltica talebinde bulunanların 13'ünü yanlışlıkla unutmuş onu söylüyorum. Evet evet ama bu unutmuş diyor diye geçiyor. Buna inanmamız bekliyor. Neden olduğunu da ben dair bir ipucunda bulunabilirim ya da tahminde bulunabilirim. 2300 memur göndereceğini söylemiş Avrupa Birliği Yunanistan'a. Geçtiğimiz hafta sonunda sadece bunlardan 200 kadarı varabilmiş. Evet. Bunların arasından çoğu da çevirmen olduğu söyleniyor. Çevirecek bu insanların dilini çevirebilecek ve iletişim kurabilecekleri bir kişi yok altı tane dilden bahsediyoruz evet burada. Ee, mesela. Bir ya kısmı. tam bir komedi canım tam bir komedi zaten yani bütün operasyon dediğim gibi yani tamamen Avrupa Birliği'nin Yunanistan üzerinde kur, kurduğu korkunç baskıyla Burası. alakalı e, fakat e, Yunanistan hükümeti e, pazartesi akşamı itibariyle ertesi gün bu operasyona devam edemeyeceğini duyurdu e, cumaya ertelendi e, bakalım ne olacak iki gün sonra tam bir keşmekeş. Bu unutulma da onunla alakalı. Oversight yani anlamında unutulmuş. Yani dikkate alınmamış. Dikkate alınmamış. Ama o zaman tamamen uluslararası hukuka aykırı bir durum ya, oldu. Bütün operasyon o, o, uluslararası hukuka aykırı acıklı olan ve hakikaten utanç verici olan Avrupa Birliği tarafının, buralardan bahsetmiyorum, Avrupa Birliği tarafının Brüksel'in çıkıp pazartesi günü operasyon yapıldıktan sonra bunlar tamamen uluslararası Kurallara ve Avrupa Birliği hukukuna Uygundur, uygundur demesi, diye evet. vermesi Yani iş hakikaten çığrından çıktı Papa gidiyor O önemli Midilli Adası'na gidiyor Çok yakın zamanda ee, ve o, o işi değiştirebilir yani orada bir bir, bir takım gelişmeler olabilir ee, yani Papa tabi yani orası Ortodoks bir ülke sonuç itibariyle yani insan ama ne olursa olsun yani bir dünyanın ilgisini oraya çekecektir demek son olarak mülteciler daha yeni başlıyor yani evet bu kepazelik ee, şunun altını çizmekte fayda var yani bir news blackout var tamamen güzelleme her şey çok iyi ilerliyor gibi bir intiba yaratılmak istendi. Fakat o blackoutın yani bu habersiz veya böyle sadece dikensiz gül bahçesi operasyon beyaz brandalarla yapıldı biliyorsunuz. Ah dün fotoğrafı vardı blackoutta beyaz branda evet. evet. Gemiye de beyaz branda yani çok hakikaten insan ne diyeceğini şaşmış durumda. Maskeyli polislerden birinde. Evet birindeyiz. Kıyadsı yani evet. Şimdi çok konu var hakikaten geçiyorum. Bunun üzerine daha çok konuşacağız evet. herhalde. Maalesef. İkinci konu hangisini istersiniz? Karabağ mı Kıbrıs mı? Bir evet. üçün, bir... Önce Azerbay... <gülüyor> bir <keşmir> var. Bu <gülüyor> zaten geç başladık. Biraz sarkacağız herhalde. Karabağdan Olur. başlayalım. Karabağdan başlayalım. Ama onun öncesinde çok ufak bir sorun var. Söyleyemezsem şimdi bir hafta düşünürüm ben bunu müsaadenizle. Bir az önceki dikili durumuyla alakalı sorabilir miyim? Çok tabii, kısa. tabii hemen. E, protesto gösterileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim takip edebildiğim kadarıyla Batılı manadaki bu göçmen karşıtı protestoların ilki yaşandı Dikili'de diye biliyorum. Ayağı dikildik diye. Ardından bir açıklama, bir haber vardı. Dikili Ama belediye Başkanı. Ama sen başkanın, gazeteyi okuyorsun, Can, bize vakit kaybettiriyorsun. Sabah gazetesini okuyacaksın. Orada. Yok mu? E, mülteciler bizim onurumuzdur falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir pankartta ediyorlar Hı. çok mutluymuş. Yani sen yani Öğre öğretemedik hangi gazeteyi okuyacağını. Dikili ya. belediye başkanı da rekor kırmış demeç verme rekoru. Kim? Dikili belediye başkanı Tosun. CHP'li. Evet CHP'li. Dün bir rekoru <gülüyor> evet. imza atmış e, canlı yayında e, demeç verme rekoru kırmış. Ee, yani bu, bu, bu şey işi işte, istemiyor de, bir, yani. ha, Bu arada tabii kıtlar ilili ile ilgili bir bilgi daha maalesef bir verelim. Bu iki tane mültecinin intihar teşebbüsünde bulunduğu bir tanesi de yani reddedilenin diyelim. Bir tanesinin de intihar etmeyi yani etti ilgili bir. Söylenti var ama yine tekrar ediyorum oraya ulaşmak mümkün değil yani yanına yaklaşmak mümkün değil öyle bir, bir yer yani Sing Sing gibi bir yer. Yani. Şimdi gelelim bu e, Azerbaycan'a. Azerbaycan'a şimdi orada 1994'ten beri e, ilmi siyasette veya uluslararası ilişkilerde ne barış ne savaş dediğimiz yani no peace no war durumu hakimdi 20 yıldır 1994'ten bu yana keskin nişancılar yalnız karşılıklı olarak arada birbirlerini indirirlerdi yani bu Karabağlı Azerbaycan e, sınırı e, e, tabii orada bir özerk bölge var ama tamamen tabi Ermenistan'ın kontrolü altında Epeydir bir huzursuzluk vardı e, ve nitekim Cuma akşamı e, başladı Azeri e, taarruzu, e, öyle anlaşılıyor. E, sayı belli değil, e, muazzam bir propaganda var her iki taraftan da ne, ama bir epey bir asker. Öldü hatta bir iki tane de sivil öldü galiba. Şimdi önemli olan burada bu meselenin yani nereye gideceğiyle ilgili tabii büyük soru işaretleri var an itibariyle ama bu yani alevlenme husule geldiği andan itibaren uluslararası camia nasıl tepki verdi bizi ilgilendiren bu. Bir kere Avrupa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ee, gidecekti zaten bölgeye, Kafkasya'ya öne aldı, eli kulağında gidiyor ve tabii ateşkes çağrısında bulundu. Ee, Agit, İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Agit çerçevesinde Minsk Grubu yani 92'den bu yana e, orada bir e, yani Karabağ'da. Çözüm bulmaya çalışan Amerika, Rusya ve Fransa'nın temsilcilerinin bulunduğu Minsk grubunların hepsi acil ateşkes çağrısında bulundular. Ee, bu konuyla birebir ilgili olan bir ülke var. Ee, sadece Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulundu. Can? Türkiye. Bravo. Mehmet on. Efendim, Takip ediyoruz onu da. Ee... Ömer, 10 On evet çok çok iyi On çünkü bir de Davutoğlu çok, da çok, çok Azerbaycan'da iki şehitler bizim şehitlerimizdir ebediyete kadar dedi evet Azerbaycan candır evet, evet. şimdi bu iş hakikaten çok karışık ne olduğu belli değil yani Türkiye'nin bu tavrı akıl alır gibi değil yani en üst seviyede yani kim olursa olsun yani böyle bir taraf Tut, tutma, Yani tutsan dahi söylemezsin yani. Öyle diyelim <gülüyor> ya. Biliyor o işin evet. orası çok tuhaf tabii evet. ama yerlerinde duramıyorlar heyecandan pırpır. Pır. Şimdi burada Türkiye'li eğitmen ve paralı askerler olduğu söyleniyor. Ee, mesela ben geçen korkarım. 2014'te Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı, Zekayi Aksakallı tüm general Hı. bu sınıra gidip dürbünlü tüfekle poz vermişti. Evet hatırladım onu. Bu, yani şeyde var bu internette var. Aynı yıl jandarma genel komutanı Orgeneral Abdullah Atay gitmiş üstelik tam 24 Nisan öncesi gidip bir mesaj vermiş filan. Yani böyle bir bir soru işareti var bu meseleyle alakalı. Şimdi neden buraya gelindi? Evet. Bir de hızlıca ona bakalım. Bu bu iki taraf da yani Ermenistan başkanıyla Azerbaycan başkanı bu meşhur nükleer zirvedeydiler biliyorsunuz Washington DC'deydiler fakat Aliyev Kiev'de şey, Kerry ile Washington'da bir toplantı yaptı ikili toplantı ve oradan Kerry biz Azerbaycan'ın ülke bütünlüğüne yani bunu, bu bu Karabağ da dahil demek saygılıyız dedi toprak bütünlüğüne yani oradan bir e, o tamam saygılıysa biz yürüyelim gibi bir e, sonuç çıkartılmış olabilir bilmiyoruz. E, fakat bildiğimiz başka bir gerçek var bu petrol fiyatının düşmesiyle birlikte ve artık bu Panama Leaks'le de artık ayuka çıkmış olan Azerbaycan e, yönetiminin e, yolsuzluk e, iddialarıyla... Yani yatıp kalkan bu yönetimin bir de petrol fiyatlarının düşmesi ile ülkedeki yani refahın diyelim tırnak içerisinde epey bir yara aldığı ve dolayısıyla bunun her zaman olduğu gibi bu, bu, bu gibi durumlarda bir dış askeri başarıya veya neyse iç askeri başarıya ihtiyaç olduğu yönünde bir takım gözlemler var hayırlara vesile olsun. Yani bu da burnumuzun dibinde bir yer ve Türkiye açık açık taraf olduğunu söylüyor. Burada bir bilmemiz gereken bir nokta daha var. Bir üçlü askeri ittifak oluşuyor Ömer burada. Azerbaycan, Türkiye'nin dışında Azerbaycan'a en fazla silah satan ve yani high tech, yani yüksek teknoloji silah satan bir ülke var civarda. Can Rusya. Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Türkiye dedi. Türkiye. mi Türkiye? Azerbaycan 3. Ee, Yeni e. dostumuz, yakın dostumuz. Yakın dostumuz. İsrail diyesin var ama. Bravo. İsrail mi? 10. Çok şaşırdım. Bugün çok iyi değil mi? Ya bugün çok çok iyi. <gülüyor> Ee, bu konuyla ilgili bir gelişme daha var izlememiz gerekecek olan yakın zamanda bu e, Alman e, parlamentosunda e, 20 e, yani soykırımla ilgili bir görüşme olacak ve e, çok büyük ihtimalle bu e, öner yani hukuki adını bilmiyorum ama görüş diyelim parlamento'nun görüşü kabul edilecek. Herhalde Alman Büyükelçisi gene arabayı hazırlıyordur. Yani dördüncü <gülüyor> defa dışişlerine çağrılmak üzere. Evet. Yalnız ben deminki şeye de bir ufak ilavede bulunayım. izin verirsen. Azerbaycan'a 4 milyar dolarlık silah satışını tabii. da yeni yapmış Rusya. Hata, olabilir tabii canım. Her iki Ama tarafa da itidar tavsiye ediyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani durun itidar telkin ediyorum diyor ve her iki tarafa da korkunç silahsatlıyor Rusya. Tabii harika evet de. ve de tam bir e, tavşana e, kaç e, tazıya tut e, durumu var. Yani Rusya e, hedemezse orada savaş olmak tabii bunu da evet. bir kenara not edelim. Yani e, olursa da e, yani savaşa girenler e, pişman olur öyle gözüküyor en azından. Yani ehveni e, dolanıyoruz gene. Gelelim Kıbrıs'a e, çok vahim şeyler oluyor. E, bir, e, bir dostumla e, konuştum dün akşam. E, resmen Ankara darbe yaptı dedi. Yani ne demekse. E, kasıt şu, e, yani bu hükümetin düşmesi. Bu herhalde yani müzakerelerle biri bir alakalı ama... Yani müzakereler çok iyi gidiyordu biliyorsunuz Yani mesela artık taraflar böyle Türk tarafı Rum tarafı değil Kıbrıslılık üzerinden konuşuyorlardı bölünmüşlük üzerinden değil ortak gelecek vizyon üzerinden konuşuyorlardı yatay müzakere yapıyorlardı tek tek böyle sır sıradan dikey değil ama her konuyu eğer başka mesela üstüne anlaştıkları bir, bir meseleyi Başka bir başlık altında tekrar açabiliyorlardı falan. Yönetişimde, Avrupa Birliği'nde iktidar paylaşımında çok yol aldılar. Mülk konusunda da öyle. Toprak güvenlik garantilerde daha zayıftılar ama e, mükemmel ilerliyordu işler. Mayıs'ta e, güneyde temsilciler meclisi seçimi var. E, göreceğiz bakalım nasıl bu son gelişme yani kuzeydeki... E, milli bir yani hükümetin çünkü büyük koalisyondu biliyorsunuz sağ-sol birlikte yönetiyordu ve bütün enerjileriyle güçleriyle Mustafa Akıncıya yani müzakereciye baş müzakereciye destek veriyorlardı bakalım bu yani hem kuzeyde hem güneyde nasıl yansıyacak. Sözüm karşıtı bir milli birlik hükümetinin kurulabileceğinden bahsediliyor. Bu en başında söylediğim yani Ankara'nın bu işe müdahil olmasının iki tane de şey var, somut bilgi var bununla alakalı. Orada yaşayan 10 bin tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi dayatılmış durumda. Artı kuzeyde Türk şirketlerinin bütün ihalelerde öncelikli olması dayatılmış. Şimdi burada bir tuhaf bir durum var Ömer. O da şu yani bugüne kadar dış politika dediğimizde yani civara baktığımızda, bölgemize baktığımızda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ortaduğu hepsi dahil olumlu denebilecek Ankara'nın yani baştan aşağı Cumhurbaşkanı Başbakan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Genel Müsteşarı ve hepsi saray mutabık oldukları ve olumlu mesajlar verdikleri yegane konu Kıbrıs'taki kurulacak olan Birleşik Kıbrıs Federasyonu devleti ile ilgili gelişmelerdi. Şimdi ne olduysa ne olduysa bu son yani hükümetin düşmesine yol açacak e, girişim e, sonu, e, Nereden geldiyse Bir şey olduğu Farklı güçler belki de, devreye geçti. Soru işareti bu tabi e, Ama Bunun e, asla e, Hayırlı bir gelişme olmadığını Ve e, Mustafa Akıncı'nın e, Son derece Demoralize olduğu haberler geliyor Ve bu tabi bunların Hiçbir basında yok e, Yani bu atlatma haber falan değil artık yani bu bu çünkü ilgilenmiyor yani bu burada bir yani bu, bunda ilgili bir, bir, bir, bir, bir bilgi yok. Yani evet. gördünüz mü siz bir şey? Yani. Gör, çok buna çok ilginç bir uzantısı da var. Metin Münir'in T24'teki yazısında vardı. KKTC'nin su sorunu çözmek iddiasıyla denizden adaya boru döşeyen hükümet. Su dağıtımını özel sektöre devredip bir tekel yaratıyor, tek bir şirkete veriyormuş. Bütün adanışları. Onla bağlantılı zaten. Evet, yani. onla bağlantılı. Iceberg'in görünen e, bölümü. Ama şey Bak, çok önemli ya yani herhangi bir özel sektör ve kamu kuruluşuna su işletmeciliği yapma izni ve hakkı verilmez diyerek resmen evet. yapmışlar. inanılmaz bir şey aslında. Ama yani. şimdi bunun işte onun için iceberg'in görünen tarafı diyorum. Türk şirketlerine bütün kuzeydeki ihalelere. Evet. İhalelerde öncelik Şimdi çok tuhaf bu şimdi Orada yeni bir devlet kuruluyor Ne ihalesi yani Orada sadece güneyde kuzeyde çalışılmayacak ki Güneyde de çalışılacak Yani orada tekrar bir hizipçi cemaati Bir yaklaşım hissediliyor Şimdi Avrupa Birliği dediğimizde Yani ahı gitmiş vahı kalmış Avrupa Birliği sürecinde Yegane ışık Kıbrıs'ta kurulacak olan Yeni federal devlet üzerinden 14 fasıl üzerindeki blokajın kalkmasıydı hatırlarsanız. Evet. Bu bitti. Bitti evet. Yani ya Bugün su... itibariyle bitmiş durumda en azından. Hakikaten son derece endişe verici bir gelişme. Bakalım ne olacak? Biz asparagas konuşacaktık bugün Ömer <gülüyor> Maduro'nun. Konuşamadık. Yani not su, not anla... su anlaşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sömürgeleşmesinin ilk adımıdır diye de no... Ya, no... altını elbette. çizmiş. Metin yani bu. o yani o bir dakika iyimser bir ifade o Yani orası zaten pek çok insan Bunu senelerdir yani KKTC'nin bir nevi olduğunu en azından 1974'ten bu yana olduğunu söyler yani bu, bu artık şey yani teyidiydi ama iş artık orada değil tabi yani iş bambaşka bir mecraya girmiş durumda yani tekrar çözümsüzlük çözüm düre mi doğru gidiyoruz Türkiye bunun karşısında Ankara ne alabilir Ankara'da bu kararı kimler verdi yani çünkü bu bugüne kadar verilen mesajlar bunlar değildi yani böyle bir sorun sorunumuz var ama Evet. Melanet tablosu bugünlük bu kadar diye. Evet. Ama Tekrardan ben şeye dönmek istiyorum. Hatırlatma evet. yapmak için. Vaktimiz de var. Ee, çok az da olsa. Bu çok önemli ama bir gelişme. İlk, ya, şu şunu söylemek için diyorum. Çok önemli bir gelişme. Gerçekten yani siz USB diskle de dediniz ama internet sitelerinde de dolaşıyor şimdi bu. Kendi isminizi, soy isminizi girerek teker teker doğum tarihinizi, annenizin kızlık soyadını, e, nerede doğduğunuzu, saat kaçta doğduğunuzu öğrenebiliyorsunuz ve bunlar herkesin kullanımına açık. Sadece soyadınızı, isminizi ve soy isminizi girerek bunları görebiliyorsunuz. Evet, Herkes görebiliyor. Can John Can, can Merniz. Bakayım mı? <gülüyor> ben neyse e, bakayım mı? Açık e, Can e, Tombili Açık Radyo vatandaşlığından çıkartma sorun. kararı aldım. Herkesin her, herkesin annesinin kızlık soyadını bulabilirim. Sorun. Merak evet, ettiğiniz varsa evet, sorun. Yani Biraz daha e, soru e, edersen seni de Açık Radyo vatandaşlığından atmak zorunda kalabilirim. Canımız beni değil mi? Evet. Ha bir de bu vatandaşlıktan çıkarma meselesi vardı ona gelemedik. <gülüyor> evet. De, onu, onu, onu muhakkak de, ileride abi. konuşalım çünkü dünya tarihinde benim bildiğim ilk olabilir bu. E ama fena <gülüyor> mı? Yerli ve milli. Evet yerli ve milli. Ya yerli bir kere yerli bir iş olacak yani. Evet. ne istiyorsunuz ya? Kuvanç duymalısınız. Şanslı azınlık içerisindesiniz yokmuşsunuz. Baktım şimdi de yok, yok. Yok, yok. yokmuş. Neyse. Belki de yanlış yere bakmış. Hadi. <gülüyor> başka bir şey konuşacaktık Ömer Matve biliyorsunuz. Asparagus konuşacaktık. Konuşacaktık. Asparagus konuşamadık. Neyse bahar geldi daha bol bol konuşma fırsatı bulacağız umarım. Amin inşallah. Görüşmek Çok teşekkürler. Hayırlara vesile. Nereye doğru? Cengiz Aktar geleceğe bakışlar. Açık kastı. Keep you free and clean And now you wear your skin like iron And your breath is hard as kerosene it Weren't your mama's only boy But her favorite one it seemed She began to cry when you said goodbye it Sank into your dream Pancho was a banded boy His horse was fast as far his steel He wore his gun outside his pants For all the honest world to feel Pancho met his match, you know On the deserts down in Mexico Nobody heard his diet away. up and left his mouth Cleveland's cold, and so the story ends we're told. I to need your prayers, it's true. save a few for lefty too. He only did what he had to. Haggard ve Willie Nelson'dan birlikte bir duet dinledik. Pancho and Lefty. Merle Haggard'ın doğum günü bugün 1937'de doğmuştu bugün. Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, country müziğinin ünlü şarkıcı, gitarist ve başka mensuplar e, da çalıyor. Aynı zamanda da şarkı yazarı. E, çok kendi kurduğu grupla beraber The Strangers grubuyla beraber önemli bir hamle yapmıştı ve gayet etkili bir outlaw country denilen yani kanunna karşı kanun dışı country hareketini müzik hareketinin de kurucu ve yürütücülerinden biri diyebiliriz kendisi için bir günaydın da ona diyelim. Açık radyoda olduğumuzu da hatırlayalım. Açık radyo 94.9 ve oradan biraz da bugün ihmal etmek zorunda kaldığımız çok ayrıntılı haberlerden dolayı ekolojiye ve mücadelelere ilişkin haberleri de geçelim. Bir tane bir dinleyicimizin arayıp medyada pek yer almadığını söyledi. Önemli bir haber var. Nimri'de yeniden hayat projesiyle Toprağın Kadınları adlı yarışmaya katılan Özgül Öztürk Aksu Fransa'da düzenlenen ödül töreninde iki dünya birinciliği ve Türkiye ve Türk kadınlarının gururu oldu diyor. İki dünya birinciliği ile ilgili bu turizm haberleri komdan aldığımız bir haberde Nilgün Atar imzalı bir haberde. Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Nimri köyüne bir projeyle yeniden hayat veren bu Özgül Öztürk Aksu İv Roşe Vakfı'nın açmış olduğu Toprağın Kadınları adlı yarışmada dokuz ülkeden finalistleri geride bırakıp hem halk oylaması hem de büyük jüri oylamasıyla birinciliğe layık görülmüş ve Anadolu'nun diğer köylerine de model olması isteniyor böyle bir e, ilginç şey bu e, yani özelliği de şu e, köyün asırlardır nimre olan adının 1950'lerde yoğun göç almasıyla 70'lerde pınarlar olarak değiştirilmesi üzerine bir kampanya başlatmış ve köyün adını geri almışlar hiç kadın üyesi olmayan köyün dayanışma derliğinin yeni yönetim kurulundaki kadın sayısını sıfırdan 9'a yükseltmişler 9 kadın, 9 erkek ve başkanını kadın seçtik. Kadın üye alımını artırdık diyor. 6000 çam fidesinin ekim işçiliğini de İmece usulü tüm köyün katkısıyla yaptık. Bir Ege köyü muhtarının kendi köyünde yaptığı karbon emisyon sıfır çalışmalarını da model olarak alıyorlar. Ve yol haritasından esinlenmek için köyümüze davet ettik. 69 çeşmenin haritada yerini belirledik. Ve üç adet çeşmenin onarımını da İstanbul'dan gelen gönüllü çalışmalarla gençlerin yapmışlar. Ayrıca da şifalı bitkiler, kadim bitkiler atölyesi, ekolojik mimariye dair bilgilendirme ve sunumlar... ...ve e, hikaye anlatıcısı Judith Lee Bey de köye davet edip çocuklara masal atölyesi düzenlenmiş... Böyle gidiyor ve her sene yazın bir hafta köyde festival düzenlenip yöresel yemekler ortak sofra başlığıyla şenlik yapılmış sözlü tarih çalışması böyle bir durum ilginç aslında. Evet. İyi bir haber yani. Benim elimde iki rekor haber var. Bir çevreli alakalı, diğeri değil. Ee, 2010 yılında yaşanan e, British Petroleum'un neden olduğu Meksika körfezindeki kazadan sonra büyük bir çevre felaketi ortaya çıkmıştı. Hatırlarsınız o kadar geç bir zaman dilimi içerisinde değil yaşam, yaşanmış değil bu olay. Ee, bu son yılların en büyük çevre felaketi diye adlandırılan olay karşısında BP'nin ödeyeceği tazminat kesinleşmiş. Şirket çevreye ve bölgedeki canlıları büyük zarar veren felaket için 20 milyar dolar ödeyecekmiş. Hürriyetin haberine göre e, New Orleans'taki federal mahkeme Şirketin ödeceği tazminata yönelik nihai onayı vermiş. Daha önceden konuşuluyordu bu. BP'nin verdiği zarara karşı ceza konusunda uzlaşma masasına oturacağı 2015'te 2010, Temmuz 2015'in Temmuz ayında Temmuz ayında söylenmişti, açıklanmıştı. Bu para 16 yıllık süre içerisinde ödenecekmiş. Bir 16 yıl bölecek evet taksitleri. Tic tic tic diye. Ben Kârdan bir şekilde yı yıllık Net karının vergi sonrası karının ne kadar olduğunu da artık soracağım tabii sana. Bakarız, bakarız tamam. Bugün olmasa bile önümüzdeki günlerde bir, bakarız. Yani yaklaşık bir 3-4 tane aşağı değildir diye tahmin ediyorum. E, muhtemelen e, ama şöyle bir durum da söz konusu olacakmış. BP'nin ödeyeceği ana tazminat 20.8 milyar dolar civarındaymış. Hı. 20.8 milyar dolar. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük çevreye evet. verilen zarara karşı ödenecek uzlaşma bedeli olmakla birlikte tek bir kurum ile imzalanan en büyük sivil uzlaşma olarak da kabul ediliyormuş. Yani bir şirketin bugüne kadar ödeyeceği en büyük para. 2010 yılında meydana gelen bu kazada 11 işçinin hayatını kaybetmişti. 134 milyon galon petrol etrafa yayılmıştı. Bakalım ExxonMobil'e... Ee, ne nasıl bir dava açılacak ve hem ceza davası da açılması biliyorsunuz 20 eyaletin Amerika Birleşik Devletleri'nde başsavcıları bir araya gelip bu petrol devine ceza ve tazminat davası açıyorlar. Aktivistler de diyorlar ki Exxon iklim değişikliği hakkında her şeyi hep biliyordu. Daima biliyordu ama 40 yıl boyunca gizledi ve biz bilmeyelim diye de elinden gelen her şeyi yaptı. Ama işin sonuna geliyoruz diye de afişe çıkıyorlar. Kaç yılda 16 yılda ödenecek 20.8 milyar dolarlık e, zarar. Buldum. Söyleyeyim şimdiden. Şirketin geçen yıl e, geçen yıla ait toplam karı 2014 yılının e, yılında kaydedilen 12.1 milyar seviyesinden %51 gelir, gelirleyerek 5.9 milyar dolara düşmüş. Yani geçen yılki karı 6, e, 6 milyar, milyar dolar. dolar. Şimdi kaç yılda ödeyecekti bunu? E, 20 16 yılda. Ha, 16 yılda. Açalım bakalım kalkulatorımızı. Altı çarpı yirmi yıl mı diyoruz? Evet. Altı çarpı yirmi. Yanlış hesap çıkarttın. Yine yanlış hesap çıkarttım. Ya Doğru yirmi bölü altı diyecektim. Yirmi bölü altı diyecekti. Yirmi bölü on e, altı yıl. On altı yıllık içerisinde ödenecekmiş. Pardon on altı yıllık içerisinde ödeyecekmiş. On evet. altı yılda bu maksimum karda kalsa on e, altı çarpı altı dememiz lazım. Hesap makinesi karıştı. Yok senin kafan karıştı. Cengiz'de iyiydi. 96 milyar dolar. 3 milyar ayda ödeyecek. E yılda ödeyecek yani. 3 küsur. 20'yi bölelim. 21'i böl 16'ya. 16 21 bir saniye. O hesap makinesi bozuk. 21 bölü 16. Heyecanla bekliyorum. E, 0.059 21 bölü 16. Niye bu çıkıyor böyle? 16. 1.3 milyar dolar ediyor. Evet. Benim de Ayla çok bir kuvvetli değildir yılda. hesap kitabım. Yılda bir 1 1.3. Yani yüzde kaç zararla? Ee, yüzde 2014'teki karından düşmüştü. Yüzde 51 gerileyerek 5.9 milyar dolar kazanıyormuş yılda. Yani 12 milyardan düşmüş işte. Evet 12 milyardan düşmüş. 5.9 milyar yapıyormuş. Hı. Yani bunun... 5'te bir mi yok 6'da 1'ini verecek bir, işte öyle bir şey diyecek hiç yani hikaye de fakat gene de önemli tabi başka bir şey söyleyeceğim ee, çevre haberlerine devam edecek olursak şimdi bu o, Mayıs ayında çok ciddi bir şey başladı baharla birlikte dünyanın dört bir yanında ve elbette de Türkiye'de de kararlı bir mücadele başladı yerel yata yavaşça diyoruz işte Amerika'daki başsavcıları söyledim. Ayrıca çocuklar ve gençler iklim değişikliğinin etkilerinden koruyacak tedbirleri almadı diye Amerika'da federal devleti dava ediyorlar. Kuzeyde, Karadeniz'de Artvin, Cerat Tepe madenlere direniyor. Ardan Uç'ta yeni bir HES çalışmasına karşı gene Ardan Uç halkı orada e, Artvin'de karşı çıktılar. Güneyde de Akdeniz'de, Mersin'de, Arsuz'da birçok yerde yeni kömür santralleri projelerine de e, direniş başladı. Ege'de de Ali madenlere ve atıklara direniş hızla örgütleniyor. Bu şeyden e, Bill McKibben'dan, 350 orgun kurucularından dostumuz e, Bill McKibben'dan yeni gelen bir mesajı da e, paylaşalım. Bu Şubat diyor, dostlar diyor, bu Şubat kaydedilmiş tarihteki en sıcak ay olarak geçti tarihe. Ve bütün ürünleri mahvetti. Bir yandan da gezegenin dört bir tarafında da seller aynı anda. Bir evet. kuraklık ve seller aynı andaydı. Ve Arktik'te, Kuzey Kutup bölgesinde de kış bu sene olmadı. Muazzam rekorlar kırıldı sıcaklıkta. Ve buna rağmen de hükümetler dünyanın dört bir tarafında masif yeni yeni kömür yakıtlı santraller termik santraller dün de iklim değişikliği iklim şeyinde de konuştuk ve yeni e, petrol ve gaz e, doğal gaz şeyleri peşindeler açma peşindeler ama nerede bunlara girişiyorlarsa son derece çarpıcı bir gelişme de oluyor direniş her yerde diyor ve bu Mayıs'ta da yeni bir yöntem kullanarak el ele, el ele tutuşuyor artık buna karşı çıkanlar ve cephe mücadelesi savaşı ver muharebesi verecek. Bu mayıs Nijerya'dan ve Brezilya'dan petrol ve doğalgaz şeylerinden kuyularından işte neyse Almanya'daki kömür madenlerine ve Avustralya'ya insanlar açık bir şekilde koydular halklar ne istediklerini. E, petrolü, kömürü, petrolü ve doğalgazı yerde bırakmak bırakmakta kararlılar ve gerekirse de kendi bedenlerini de onların önüne atmaya kararlı görünüyorlar diyor. İşte Break Free from Fossil Fuels diye adlandırılan hareket de tamamen bununla ilgili. Yani fosil yakıtlardan kopuş. Yani kürenin her bir tarafında fosil yakıtları yerde tutmak için verilen mücadeleyi yükseltmek ve yenilenebilir enerji ekonomisine de mümkün olduğunu da biliyoruz. Ona adil bir şekilde geçmeyi sağlamak. Türkiye'de de atık bölgesi İzmir'de Ali Ağa'da 15 Mayıs'ta başlayacak illegal bir atık var. İki senedir kapatılmıyor atık alanı. Ve iyi haber de şu ki. ...diye bitiriyor şeyini Bill McKibben. İyi haber de şu ki... ...yenilenebilir enerji... ...herkesin düşündüğünden... ...tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde geliyor. Geçen yıl dünya çapında yerleştirilen yenilenebilir enerji... ...yeni elektrik üretiminin yüzde doksanı yenilenebilir enerjiden gelmiş. Yani geçen yıl yüzde doksanı... ...fosil yakıt dışından gelmiş... ...güneş ve rüzgar gibi şey... ...jeotermal gibi şeyden... ...ve böylece de... ...iki yıl boyunca şey... ...plato yaptı diyor... ...düz eğri... ...yani şey yükselmiyor... küresel karbon emisyonları dünya çapındaki... ...gerçi korkunç yüksek tabii... ...yani inanılmaz derecede yüksek ama... ...en azından artmıyor bu sebeple işte... ...ve gerçek... E, ...sebep diyor... ...umut için... Fosil yakıtlara direnişinde niye umut görüyoruz? Çünkü her endüstri nereye geçse direnişle karşılaşıyor diyor. Ve yani öyle bir bu insanlığın gelmiş, gelmiş geçmiş ve gelecekteki en büyük kavgası olacağı benziyor demiş. Ve tabii çok büyük devlerle bir savaş gibi görünüyorsa da hiç, tarihte hiçbir de, uğruna girmeye e, diyen bir hiçbir savaşta kolay olmamıştı. Bunu da hatırlatayım demiş dostumuz Bill McKibben. Evet. İkinci de kurumdan bahsedebilir miyim? Müsaade ederseniz. Başka Çevre ise bir tane daha haberim değil. E, Dinleyici ve destekçilerimizden İzel Coşkun'un bize yolladığı bir şeydi. Burgazada da yeni yapılan bir mezarlığın fotoğraflarını göndermiş bize. Beton dökülmüş ve toprağın kazılmış olduğu bir alan görünüyor fotoğraflarda. Demir parmaklıklarla çevrilmiş. Burada ağaçlar varmış eskiden. 6 Ekim 2003 yani 13 sene önceki, 12,5 sene önceki yangında dikilen ağaçlar. Ama e, resmin aşağı kısmında bulunan çamlık alanda olduğu gibi bunların tamamı sökülmüş diyor. Kendi tespit etmiş coşkun ve nereye götürüldüklerini bulamadım. Bu hafta tekrar adaya gideceğim diyor. Çok önemli bir tespitte bulunmuş. Yani ağaçları çöküyorlar çaktırmadan. Benimkisi göçle alakalı ikinci rekoru benim. Ee, biliyorsunuz Yunanistan durdurdu. Pazartesi günü Türkiye 202 göçmen göndererek Brüksel-Bankara arasındaki göçmen krizinin anlaşmasının fiilen yürürlüğe soktuğu söylenen BBC Türkçe'nin haberinde Yunanistan yeni iade seferlerine ara verdiğini açıklamış. 202 göçmen geldi ama 202 göçmen geldiği gibi dikiliye aynı zamanda bu göçmen sayısından daha fazla insan da yani gazeteci de yani toplamda 107 farklı ülkeden 246 yabancı basın kuruluşu da Türkiye'nin gündeminin dünya gündeminin en önemli konularından biri olan mül mültecilerin iadesini takip etmek için... Dikili'ye gelmişlerdi. Yani söyleyeyim size kaç? E, 202 kişi göçmen olarak gelmiş. 246 kişi bunları e, izlemek e, bu şeyi izlemek için e, bu geçişi izlemek için gelmiş. Aynı zamanda ufak da bir rekora imza atılmış olduğu söyleniyor mesela Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. E, geri kabul işlemleri çıkarken birçok yabancı basın organ, organının kente gelmesi Dikili belediye başkanının yani Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Otosun'un bir gün içinde tam 32 kez canlı yayına çıkmasına neden olmuş. Ya herhalde şu, dün itibariyle dünyanın en görünür kişisi oluyor. Evet. Justin, Justin Bieber bile geçebilir yani. Olabilir muhtemelen. İlçemizde bir mülteci kampı istemediğimizi her şekilde dile getirdik. Yerli ve yerel yerli yerel ve ulusal basınımızdan aldığımız destek uluslararası medya kuruluşlarının haberleriyle daha da perşimlendi. Bu mücadelemizde haklı ve doğru yolda bulunduğumuzun en önemli kanıtıdır diye söylemiş ve ulu önderimiz Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesinin ışığında gitmekle sağlanır bu mülteci sorunun çözümü demiş. Bravo şak çözüm şak, işte, şak. Evet, Bulmuş. Evet, yani. Ben de çok parlak bir öneri birden bir aklıma geldi. Senin Lütfen. soruna Neredeyse iki saatin sonunda cevap verebiliyorum ama ancak işte bende de kafa bu kadar hızla çalışıyor. E, vatandaşlıktan çıkarılacak terörist, akademisyen ve gazetecilerin Cumhurbaşkanı nereye gönderileceği sorusunu... Evet efendim. Neresi? Yunanistan tabii. <gülüyor> Herkes Yunanistan'a mı gönder? Evet. Ama onu yapmak için ufak bir savaş çıkarmak gerekiyor galiba. Önemli değil. Hmm. Orası kolay. Anladım. Suriye'ye kaçtıktan sonra hayatta kalabilmek için Türkiye'den Yunanistan'a yüzerek geçen 17 yaşındaki Yusra Mardini Ağustos ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarına katılmak istiyormuş. Evet Haberiniz çok... var mıydı? Antrenman yaparken eski yani göçmen olmadan önce mülteci olmadan arada havuzuna çalıştığı havuza bombalar düştüğünü anlatıyor. Çalışma havuzuna bomba düşüyen yani bir şartlarda çalışıyor. İşte kaçıyorsunuz. Ondan sonra ülkeden yüzerek kaç biliyorsunuz. Yüzerek mesela yürüyerek kaçmaya çalışırsanız gene bir şekilde zorlanıyorsunuz. Çünkü sınırlar kapalı. Ama yani e, Bulgaristan'a geçmek için gene bir şekilde suyla haşır neşir olmanız lazım. Gittiniz kaldınız orada. E, ama Bulgaristan'da yaşadığınız zaman şartlar çok iyi. Suyu geçtiğiniz zaman şartlar çok iyi olacak mı? Hayır. Bulgaristan'da ya, da Evet ya. sığınmacıların yaşadığı bölgede ırkçılar bir evin girişine idam sehpası koyarak Multici, e, sığınmacıları protesto etmiş diye yazıyor Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde ama fotoğrafında protesto diyor. değil yahu bu protesto filan değil, değil. Bu başka bir, bir sürü şey var dört urgan ve idam sehpası evet yağlı halat kement bağlanmış semtte yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi burada oturanlar burada oturan serseriler böyle eylem yaparlar insanları provoke etmeye çalışırlar görüldüğü üzere kimse önlem almıyor demiş bunun bir de şeyleri var ee, örgütlenmiş halleri var bu şeyler var arazi araçlarıyla beraber gidip mülteci alıyorlar ava çıkıyorlar kendi deyimleriyle ava çıkıyorlar üzerlerindeki kamuflajlarla beraber sonra bunları e, bu mültecileri yere yatırıp böyle teslim alıyorlar elleri mültecilerin kafasında ardından işte güvenlik görevlileri geldiği zaman alın size diye böyle paramiliter şekilde teslim ediyorlar henüz öldürmüyorlar ama henüz öldürmeye başlamamışlar bu arada ben de iki şey söyleyeyim ee... ama öldürenler var Hatay'daki öldürmeye ha, yakın olanlar var. Evet, evet. Onu da mutlaka söylemek lazım, evet. Hatay'da bir marketin önünde dolaptan pide çalan çocukları yakalayan iki kişi. Çocukları sopayla feci şekilde dövüyor. Birinin elinde tahta bir kütük var, diğerinde plastik sopa var. Evet. Onunla beraber pide çaldıkları gerekçesiyle iki Suriyeli çocuğu öldürürcesine dövüyorlar ki bayılıyor çocuklarda. ...ardından ambulans çağırıyorlar... ...ambulans gelene kadar beklemiyorlar... ...ama işte insaflılar... ...Türk halkı insaflı ya... ...dövdüğü zaman gidiyor içeriden buz getirip kafasına koyuyor... Hmm. ...işte bakın... ...Türk misafirperverliği... Evet, ...bu mikrokozmik bir olay... ...ama şunu da ekleyelim... E, ...haber eksik olmasın... E, ...gözaltına alınmışlar o esnaf... ...esnafmış herhalde. evet... ...yani hakikaten videosu... ...akıllara durgunluk verici bir vahşetti... ...kasten yaralama suçundan... ...adli süreç sür sürüyormuş... Ya ve durmuyorlar yani doyamıyorlar dayak atmaya çocuklara yani. Ee, Pide çaldıkları için. Evet. Barış bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenlerden Muzaffer Kaya da... ...Silivri cezaevine girişinde iç çamaşırlarıyla kalacak şekilde soyulduklarını söylemiş. Kaya cihazı anüsümüze tutup tarama yaptılar. Utanç vericiydi demiş. Gerçekten de Cumhurbaşkanı'nın da özellikle yüklenmeye devam etmesi sonucu her, polis ve diğer kolluk kuvvetleri mi diyeceğiz işte gardiyanlar neyse hapishanede tabii cesaret kazanıyorlar bu şekilde. Öğrencilere bir gözaltı dalgası da var. Mimar Sinan Üniversitesi'nde başlayan 25 kişi dün gözaltına almışlar... Özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopterinin destek verdiği operasyon kapsamında. Eğitimi ve öğretimi engelleme, derslere girmeme ve başka öğrencileri derslere zorla sokmayarak boykot yapma, tehdit, hakaret gibi suçlardı. Böyle bir şey, yani 55 avukatları, öğrencilerin gözaltı listesinde 55 kişi olduğunu ancak polisin gizlilik kararı gerekçesiyle bu listeyi kendileriyle paylaşmadı. Bir de bu var, Cengiz <Gülüyor> Aktar'ın da biraz önce söylediği blackout dedi, karartma var, gizlilik kararı var. Ve öte yandan da 22 ilde bir operasyon var. Antalya, Samsun, Kırıkkale ve Adıyaman merkezli 22 ilde 140 kişi için gözaltı kararı verilmiş. Burs ve yurt hizmeti veren vakfın yönetici ve mütevelli eğiti gözaltına alınmış. Kırıkkale'de dini sohbet yapılan ev basılmış. Samsun'da Bank Asya çalışanları operasyonun hedefi olmuş. Adıyaman merkezli operasyondaysa. ...nece olduğu belirtilmeyen... ...15 kişi gözaltına alınmış. Böyle bir... ...durumla devam ediyor. Şeyi okuduk... ...Cizre'de ve Silopi'de... ...olup bitenlerle ilişkin raporları... ...son olarak iyi bir... ...haberle... ...bitirelim... E, yani Metrist'ten Sivriye nakil sonrası çıplak arandıkları gibi korkunçluklardan sonra iyi bir habere de ihtiyaç var. E, bunu bilirsem haberleri okuyalım. Bu Yaman Akdeniz ödül kazandı. Onu da e, söyleyelim. Çok e, artık Neredeydi? <gülüyor> Beni bulamadım. Buldum. Kolombiya ödülü. Kolombiya ödülü. Değil mi? Evet, evet. evet. Ee, Çok önemli. Kolombiya Üniversitesi'nin global ifade, küresel ifade özgürlüğü Kolombiya. ödülü. Ee, ödülü dün akşam düzenlenen bir törenle e, Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz'e verilmiş. Ödüllerini de Barış Akademisyenler akademisyenlere hitap etmişler ikilde. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Yaman Akdeniz. Ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak ve Serkan Cengiz. Bu isimleri açık ki programlarda da oldukça sık bir şekilde duymuştu dinleyicilerimiz. Evet bu da önemli bir e, iyi haber olarak verelim. Ödüllerini de böyle için akademisyenlere şey yapmışlar. Kolombiya Üniversitesi'nin ödül şeyinde, töreninde de. Bu kayda geçmiş, bu da önemli tabii. Acaba bunları da Cumhurbaşkanı'ndan yeni bir şey problemi de olacak mı? Yurt dışı, e, vatandaşlıktan çıkarma, sınır dışı etme filan personel on grata filan peşmeken denecek mi? Onu da e, ayrıca konuşmak lazım ama tamamen hukuk dışı. Hukuk dışı ama Türkiye'nin gündeminde bu dil, Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar duruyor. Herkes onu konuşuyor açıkçası. Bizim ne? de konuşmamız olmaz gibi duruyor. Evet Ensar Vakfı'nın bu korkunçlukları değil de Kılıçdaroğlu'nun ne söylediği konuşuluyor. Evet ama yani kullanılan dil de hoş değil açıkçası. Dil. Yani böyle. bir özür dilemek de kimsenin. Gururun ya da siyasi kariyerini rencide etmez diye düşünüyorum. Evet büyük bir fırsatta vermiş oluyor. Böylece Ensar Vakfı gibi pek çok şeyin didik didik edilebilecek o yurtlarda neler oldu nasıl önlenemediği gibi bu korkunç suçların işlendiği konuşulacağını Kılıçdaroğlu'nun üslubu üzerinde bir konuşma oluyor. Bunun böyle Evet, bitirelim. Bitirelim. Ee, bitirirken ne çalalım? Bir ona da bakalım. Evet, Andre Previn, Stomping the Savoy dinleyeceğiz arkadaşlarım. Ne? piyanist aslında da Andreas Ludwig Previn, ee, Berlin'de doğmuş Alman. Kökenli ...Amerikan Oscar ödüllü, Grammy ödüllü... ...piyanist, konduktör orkestra şefi ve besteci... ...doğum günü 1929'da bugün doğmuştu 6 Nisan'da... ...ve onu dinliyoruz... ...Stompin adlı Savoy adlı standartı çalarak bitiriyoruz... ...hepinize günaydın... ...günaydın... ...günaydın... günaydın. Çıkkastı